Çıkkastı. Merhaba Kainat, bugün 17 Aralık Cuma, yıl 2010, ay 12, gün 351, Kasım 40. 1432, Hicri-i Muharrem 11, 1426, Rumi Aralık 4. Mevlana'nın vefatı, 1273, Fırtına, Soğuklar. Hazreti Mevlana, büyük alim ve büyük şair Hazreti Mevlana bugün 17 Aralık 1273'te Konya'da gözlerini hayata yummuştur. Ona inanan ve bağlanan insanlar ölümün bir ayrılık olmadığı görüşündeydiler. Bu yüzden bu gece Şebi Arus yani dün gecesi denildi. Mevlana'nın Konya'da müze haline getirilmiş bulunan türbesi aradan 735 yıl geçmesine rağmen dünyanın her tarafından gelen binlerce insanın ziyaretgahıdır. Binlerce beytlik mesnevisi ve 12 divanı içinde alan divanı kebir ile tasavvuf edebiyatımızda ölümsüzleşmiş bulunmaktadır. 1207 yılında Horasan'ın Baş şehrinde doğan Mevlana, Celalet, Mevlana Celaleddin Mevlana Celaleddini Rumi Arabistan'ın ve Anadolu'nun birçok yerinde dolaştıktan sonra Sultan Alaaddin'in çağrısı üzerine Konya'ya yerleşmiştir. Mevlana kısa bir zamanda ilim ve fa fa fazlalığıyla kendini tanıtmış, tecrübesi bütün ulemanın toplantı yeri olmuştur. Günün tarihi 240 yıl önce bugün 17 Aralık 1770'te müzik tarihinin en büyük dehalarından Felemenk asıllı Alman besteci Ludwig van Beethoven Bond'a dünyaya gelmişti. Ölümü 26 Mart 1827 Viyana. Yemek listesi gün 351. Tarhana çorbası, kıymalı patates, zeytinyağlı pırasa, elmasiye. Büyük, büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi. takvimi. So on herkes. Açık Radyo burası 94.9 aynı zamanda da yayın yapıyoruz ve Açık Gazete başladı haftanın son Açık Gazetesinin açılışını yaptık Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz her zaman olduğu gibi Günaydın, Günaydın. Evet, The Hollies grubunun He Ain't Heavy, He's My Brother adlı şarkısıyla Scott ve Russell'ın besteleyip sözlerini yazdıkları Ünlü şarkıyla açtık. O yani uzun bir yol var bir sürü de dönemeci var ve bizi Allah bilir nereye götürür ve ne zaman götürür ama güçlüyüm. Onu sırtımda taşıyacak kadar güçlüyüm çünkü o benim kardeşim ağır değildir diye sözleri devam ediyor. Ve neden paylaşmayalım yükü hiç bana yük değil o. Ağır değil çünkü o benim kardeşim diyor. Herkesin bir yük varsa hüzünle yüklü kalbim ama herkesin kalbi zaten birbirine duyduğu sevgiyle yüklü değil mi aslında diyor. Evet bu şarkıyı ile ilgili olarak düşünüp çaldık. 9 gündür cezaevinde bulunuyordu. WikiLeaks adlı internet sitesinin kurucusu bütün dünyanın da bayağı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere beyaz batının diyebileceğim adam akıllı uğraştığı ve dünyanın tersine çevirdiği, içini dışına çıkarttığı da söylenebilecek tüm belgelerle Julian Assange o grubun başında 9 gün cezaevindeydi ve Victoria şartları altında çok ağır yani yoksulluk sefalet döneminin İngiltere'sinin şartlarında bayağı Neredeyse kötü muameleye varan şartlarda yatırıldığı yerde... ...kefaletle, büyük bir kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ve nihayet Julian Assange şimdilik özgürlüğüne kavuştu. İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin önünde basın ordusu gerçekten çok kalabalık bir şekilde tarafından karşılanıyor. Ve Assange'in ilk sözleri taze Londra havasını tekrar soluyabilmek harika diyor. Ve hemen teşekkürle başlıyor. Kendisine destek verenlere, kefil olanlara, avukatlarına, basın mensuplarına ve İngiliz hukuk sistemine de teşekkür etmiş. Wandsworth cezaevinde geçirdiği zamanı Victoria dönemine ait hapishanede geçirdiğim zaman olarak tanımlamış. Zaten şeyde avukatı da Oscar Wilde'ı bir zamanlar yatırdıkları yer orası diyor. Çok hı hı. ağır şartlar altında Oscar Wilde'da e, eşcinsel ilişki içinde olduğu için oralara tıkılmış ve çürütülmüştü ee, çok ciddi bir destekçi kitlesi tarafından karşılandı zaten kefalet ücreti de aralarında Amerika'nın ve İngiltere'nin ve dünyanın ünlü gazetecileri, düşünürleri ve aktivistlerinin de bulunduğu oyuncularının, yönetmenlerinin bulunduğu kişiler tarafından da karşılandı çok yüksekti çünkü 240 bin sterlin. E, ayrıca da bir, başka da bir garanti şeyi var. esence e kefil olan kişiler mahkeme veya polis karakoluna giderek imza vermiş durumlar durumdalar. Julian Essence de mahkemeye tebliğ ettiği adreste neresi? Gazeteci ve bağımsız gazeteciliği savunan Frontline kulübünün kurucusu eski bir asker aslında o. Von Smith, İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'taki malikanesine yerleşecek bu durumda. Elektronik prangalar var. Belli saatler arasında sokağa çıkmaması, polise her gün bildirimde bulunması ve ayak bileğine de elektronik kelepçe takılması da var. Mahkemeye tebliğ ettiği adreste bulunması. Valla böyle işte. İsveç esenci iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini de talep ediyor. Ama bu şeyi de uzun boylu konuşmuştuk kendisinin. 40 gün kadar zaten İsveç'te kalmış bu olayın üstünde kadınlarla da dostane ilişkileri devam etmiş. Hiç hasım bir durumu yok. <gülüyor> Üstelik savcılığın açık izniyle bildirerek görüşme taleplerini de reddeden savcıya. Yani istediğin soruyu cevaplayayım demesine rağmen görüşmeyen savcının açık izniyle İngiltere'ye gönderip çıkmıştı. Yolda da bavulları çalınmıştı. Tek SAS, yani Scandinavian Airlines System'ın dünyanın en güvenilir şirketinin bir tek o yolcu onun bulunduğu e, uçakta bir tek onun bavulları kaybolmuş. Böyle yani söyleyeyim. adamın ayrıca bir şanssızlık sorunu var. Evet. Ciddi bir şanssızlığı var. Ve işte bir kefaletti de önce reddetmesi de tuhaftı mahkemenin. Çünkü kendisi bizzat gelip şey yapmıştı. Julian Assange teslim olmuştu. Julian Assange hakkındaki bütün suçlamaları reddediyor ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor. Kendisinin de sesini biraz şimdi dinleyelim. bak. Well it's great to smell fresh air of London again. I hope to continue my work and continue to protest my innocence in this matter. Evet, cezaevindeki taze Londra havasını tekrar solayabilmek harika oldu dedikten sonra da işime devam etmeyi umuyorum ve bu konudaki masumiyetimi ispat etmeye çalışmaya devam edeceğim diyor. Ve kendisine yöneltilen suçlamaların da kanıtlarının bugüne kadar ortaya konulamadığını da belirtiyor. Zaten İsveç'ten de hakikaten böyle bir şey. İsveç'in yükümlülüğü bu. İsveç başsavcılığının avukatlarına bildirmesi lazım. Neyle suçlandığını. Bugüne kadar öyle bir şey gelmediğini söyledi Yok, avukatlar. Evet. İnanılmaz bir şey aslında yani gerçekten. Ee, ve John Pilger ve pek çok kişi de yani uluslararası en önemli saygın gazetecilerden biri John Pilger. Kendisi de Avustralyalı. Şimdi Wikileaks bütün yalanları ve şey, bütün bu işbirliği, suç ortaklığını ortaya koydu. Biz de sadece tanık değil, bunun e, Wikileaks'in, tanık olmakla yetinmeyeceğiz, e, Demo Wikileaks'in demokrasi mücadelesine aktif olarak katılmaya azimliyiz diye de John Pilger ve pek çok e, tanınmış önde gelen aktivistlerin ve yazarların, gazetecilerin ve kolektiflerinin, e, bağımsız medya kolektiflerinin de İmzasını taşıyan büyük bir şeyde yayınladılar ayrıca onu da belirtelim. Bu arada Daniel Ellsberg bütün bu whistle blower diye adlandırılan yani gizli kapaklı işleri halkın aslında asıl bilmesi gereken insanlara ulaştıranların en önde gelen temsilcisi Pentagon belgelerini şey yapan ortaya koyan. Daniel Ellsberg, Julian Assange'in bir kahraman olduğunu da söylemiş. Vietnam Savaşı'na yani çok önemli bir şeydi çünkü Daniel Ellsberg bayağı Vietnam Savaşı'nın 58 bin'den fazla Amerikalının ölümüne ve 2 milyondan .000 fazla da Vietnamlı'nın. ...yok olmasına yol açan... ...Vietnam Savaşı'nın erken bitirilmesinde... ...çok önemli rol oynamıştı... ...işte Howard Zinn tarihçi... ...ve... ...düşünür ve dil bilimci... ...Noam Chomsky'nin de yardımlarıyla... ...New York Times'da ve yayınlatmıştı... ...bu belgeleri ve böylece... ...sonunda da... ...beraat etmişti bütün suçlamalardan... Onun söyledikleri önemli. Daniel Asper, Bradley Manning'i de bir yurtsever olarak görüyorum. Ve eminim Julian Assange de Avustralyalı bir yurtseverdir. Demiş bir basın toplantısı yapıp. Onlara terörist demek sadece yanlış değil. Aynı zamanda deli saçması ve iftiradır. İkisi de benden daha fazla terörist falan değil. Ben de terörist değilim zaten demiş. Ve bundan sonra da ee, işin ilginç tarafı e, gene e, çok ilginç bir şekilde elimizde e, ufacık bir sesi de var şimdi dinleteceğiz. Dün saatini tam kestiremiyorduk ama Veterans for Peace diye adlandırılan yani e, barış gazileri diye adlandıracağımız e, bir şey kuruluş Beyaz Evin, Beyaz Saray'da deniyor ama Beyaz Evin önünde Başkan Obama'ya bu savaşları durdur sloganları atarak Peace Now diye bağırarak 135 kişi tutuklandı aralarında 79 79 yaşında galiba evet Daniel Elsberg de vardı ve böyle karlı kapıların arasında Get Up adlı Avustralyalı aktivist grupta var ve tam sayfa New York Times'da ve Washington Times gazetelerinde de Washington Times bir hayli savaş yanlısı ve sağcı bir gazete ama oraya da tam sayfa parayı görünce basmışlar da tabi ve hem Asange'in hem de Bradley'in haklarını da kafa, kellelerini istemekten vazgeçin diye de şey yapıyorlar hı hı. ve ondan sonra da Ta 40 Gelecek yıl 40. yılı doluyor bu Pentagon Papers'ın hala aynı mücadele devam etmekte olduğu görülüyor. Aralarında Daniel Ellsberg'den başka Ray McGovern, Colleen Rowley ve Chris Hedges gibi çok önemli simalarında bulunduğu 135 kişi gözaltına alındı. Daha ayrıntılı bilgiyi daha sonra verebiliriz ama bir sese kulak verelim. What Evet sonradan da We Shall Overcome şarkısını da Söyleyecekler David Swanson Adlı bir aktivist çekmiş Bu videoyu da ee, Daha sonra daha ayrıntılı bilgi Edineceğiz herhalde pazartesi Belki daha fazla Sizinle paylaşabileceğimiz sesler ve bilgiler Olacak bu konuda yüzlerce kişi ama Veterans for Peace'in Beyaz Ev önündeki Başkan Obama'ya bu savaşları derhal durdur demelerinin örneklerini de bu şekilde görmüş olduk. ki bu da böyle ufakta bir rekor kırılmış. Tam 40 yıl önce başladı ya dedik ya bu işe. Hı hı. Bu Dan Ellsberg'ün katıldığı 80. sivil itaatsizlik eylemiymiş. İflah olmaz bir adam yani. Olması da gerekmiyor. <gülüyor> Yani 80 Yahop. Evet, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki. Diğer haberlerimiz nedir? Afganistan'da durum çok iyiye gidiyormuş. Rayına oturmuş. Bende o yok. Hangi ray oturmuş? Barışa doğru hızla geçilecekmiş. Ha. Kim söylüyor bunu? Obama. Ha. Yeni Afganistan stratejisini açıklamıştı ya. Evet. Orada işte... Yeni pek bir şey yoktu gerçi ama... Yeni 30 bin asker vardı. Yani hani, Yeni insansız hava araçları falan. Onun dışında yeni bir şey yoktu tabii. Ama az yenilik mi 30 bin asker gönderilmesi oraya? E, yani yöntemsel olarak pek yeni sayılmaz. Sadece adede arttırmak gibi bir şey. Işte buna bir yeni bir strateji o zaman. diyorlar. Müteveffa Holbrook'ta işte... Ölmeden önce doktorlarıyla da bu savaşı bitirelim artık filan gibi bir laf etmiş. Onu da espri yaptı diyorlar ama acaba... Ölmeden önce sonuçta halüsinatif durumlar da falan olabilir. İnanmamak lazım. Hep bir savaş severdi. Evet kendisi. Yani Taliban'ı yenilgiye uğratıp Afganistan'dan geri çekilme yolunda ilerliyoruz demiş. Beğendin mi bu çok, sözünü? Çok. Yalnız... The Times gazetesi aynı fikirde değil. Birkaç kişi aynı fikirde değil. Kızılhaç, uluslararası Kızılhaç kesinlikle aynı fikirde değil Obamayla ile. Son 30 yılda görülmemiş düzeyde tehlikeli bir yer haline gelmiş. Daha dün 14 kişi öldürülmüş aralarında gene siviller, Hı -hı. kadınlar falan var. Ve son 30 yılda yani Sovyet işgalinden de daha kötü duruma gelmiş. Bu bitireceğiz diyor Obama ama... Afganistan'dan Taliban geri çekilme yolunda fakat işte 14 sivil ölmüş yol kenarına konan bir bombada minibüste ve ayrıca da NATO'nun hava saldırısına maruz kalan 4 Afgan askeri de ölmüş Helmand'da. NATO Afgan askerlerini de götürmüş bu arada. Yeni stratejinin bir parçası değildir herhalde. Bu, değil Yok değil. Dost ateşi diyoruz. O eski bir. Evet o durum. eski stratejilerden veri devam eden bir hata durumu. Ya Afganistan Savunma Bakanı öyle demiş. Minibüste 14 sivilin ölmesi de bir başka yol kazası. Yan. Nedeni Collateral miydi? damage. Evet, hatırlayamadım İngiliz Türkçesini. <gülüyor> Türkçesini ben de hatırladım. Yan hasar. Öyle bir, şey evet, öyle bir şeydi. Ee, yani Kızıl Haç'a göre Afganistan'ın içinde bulunduğu durum son 30 yıldır görülmemiş düzeyde tehlikeli bir yer. Artık hiç kimse Hı -hı. barınamaz filan diyor. The Times gazetesi de Amerika'nın tarihindeki en uzun savaş olduğuna dikkate çekmiş bunu. Vietnam'ı da geçmiş durumda. Ve artık Obama'nın savaşı gelecek Temmuz ayından itibaren... Askerlerin sayısını bazaltmayı umuyor inşallah demiş. Guardian'da da bir kötümser yorum. Başkan Obama Afganistan savaşının kazanılabilir olduğunu Taliban'ı kıracaklarını söylüyor ama acaba tersi olabilir mi? Afganistan Barack Obama'nın başkanlığını sona erdiren savaşı olmasın sakın demiş. Sen hangisini kazanacağını düşünüyorsun? Taliban'ı mı, Taliban mı tutuyorsun Obama'yı? Tura. <gülüyor> Yani aslında burada tutulacak bir taraftan öte e, ciddi anlamda saldırgan davranmış, işgal etmiş bir taraf var Amerika Birleşik Devletleri. Hani uluslararası hukuka öncelikle hesap vermesi gereken tarafta Amerika Birleşik Devletleri. Ama hani sonunda ne olur? Bu çok önemli mi emin değilim. Roma'da Kartacayı yok etti, kazandı mı? Hayır falan diye de bakmak evet. mümkün. Aynen. Başka tatsızlıklar da var. Bradley Manning işte bir kahraman olduğu iddia edilen çavuş son tutulduğu hapishanede 7 aydan beri hapishanede kendi sağlığı için, güvenliği için onu tek başına tutuyoruz diyorlar. Ama Hı. öyle değilmiş. Cezalandırma koşulu olduğu söyleniyor. Heather Brook'un Guardian'dan etraflı bir yazısı var. Ve bir aslında genç bir çavuş ama istihbarat uzmanı ve çok parlak bir bilgisayar uzmanıymış. Ama hem zihni şeylerinde bir daralma ve körelme olduğunu söylüyor bu Guardian'daki yazı da Heather Brook'un yazısında. Çok ağır fiziki ve psikolojik hiç egzersiz yapmasına izin verilmiyormuş. Ayrıca internet kullanılması filan hepsini yasaklamış. <Gülüyor> Yastık bile verilmiyormuş. Ve bu şartların karakteristik olarak gayet parlak biri olan genç bir adamın e, entelektüel olarak gazete, televizyon ve haberlerden de ihtilattan men etmişler adamı. ya yani her türlü dış dünyayla ilişkiden. Dolayısıyla e, yani yatak çarşafı falan da verilmiyormuş. Hı hı. E, Kendini asmasından korkuyorlar herhalde. Herhalde öyle. Yok bir de çok maalesef son derece inanmak istemediğim bir şey var. Eğer cezan alacaksın da demişler. Fakat eğer şeyse e, Julian Sence ve Wikileaks'e sızdırdım dersen... Hı hı. Az, azalır. Pazarlığa açıktır. Pazarlığa tabidir demişler. Bu da Independent'tan okuduğum bir yazı. yani İngiliz gazeteleri bu konuda bayağı takip ediyorlar meseyleri. Ee, ve bir başka kompüter bilgisayar uzmanına da demişler ki sana para verelim demiş ordu. Şu bir Wikileaks web sitesine bir sızsana demişler. Koskoca Amerikan ordusu. Reddettim ben böyle şeylerle. Cloak Dagger meseleleriyle uğraşmam Hı -hı. demiş hançerler karanlık işlerle uğraşmam demişler. Bayağı ama takip ediliyormuş mesela. Meksika'ya kısa bir tatile gitmiş adam. E, araba e, şeyleri, bagajı aranmış ve iki kişi de Homeland Security'den İçişleri Bakanlığı'na, özel Güvenlik Bakanlığı'ndan geliyorlar. Eee ...seni sorgulamak için tuttuk... ...şeyi patlatacaksın demişler yani... ...bir sonraki uçağa kalırsın belki demişler... ...birkaç kişi yapmışlar bunları... ...ve bütün pasaportlarına... ...ve şifre numaralarına filan da... ...el koymak istemişler reddetmiş... ...fakat geri vermemişler mesela almışlar... ...ve geri vermemişler... ...böyle çalışıyor Amerikan... Şey, şaşırttı mı seni? Yani çok şaşıracak bir şey yok. Bu normal diyebileceğimiz hatta gayet gayet bildiğimiz bir durum değil mi? En nihayetinde. Evet ama yani demokrasi açısından bir, bir iyi bir kötü haber aslında. Yani Amerika çok feci bastırıyor. Ama gidişat da öyle gösteriyor ki özellikle John Pilger dün yazdığı bir yazıda devrim niteliğinde bir değişim oluyor diye. Neden, neresi devrim diye baktım hakikaten de önemli bir şey söylüyor. Bütün dünyada güçlü, özellikle genç kesimden güçlü bir vicdan sesi hızla yükselmeye başladı ve yaygınlaşıyor diyor işte. Hem abazda mesela abaz görülmemiş görünmemiş bir kampanya vardı. Abaz kendisi de zaten görünmemiş bir fenomene dönüştü. Altı evet. buçuk milyon üyesi var. Hı hı. Biz de aralarındayız. Ee, ve nerede bir kriz durumu varsa demokrasiye yönelik vicdana aykırı, hukuka aykırı bir şey onlarla ilgili kampanya üretiyor. üretiyor Mesela bu Hukileaks kampanyasında da 670 bin civarındaydı son baktığımda. Ee, bu da bir haftada e, çok o, ciddi bir şey. İşte John Pilger bunlara ve bütün dünyanın bütün kıtalarda görülen eş zamanlı yükselen mesela şeyler örneklerde ceplerinden para verip bütün engellemelere rağmen işte kredi kartı kullanılamıyor, visa, amazon çalıştırmıyorlar filan ama herkes götürüp yatırmış cash olarak parayı. Evet. bunlar çok önemli şeyler evet. yani hiç tanımadıkları Bilmedikleri ve insanlar garip, dezenformasyon haberleri de çıkmadı değil. İşte paralar nerede? Onlar gitti. Asansör bilimlemle falan filan gibi bir sürü. düşmanı ilan etmediler. O zaten çalıştılar. olmuştu. Ee, ayrıca yapan... parayla ilgili de bir sürü şey çıktı işte. Paraları yiyor, bilimlemleyi ne yapıyor falan filan gibi. Vallahi ceplerinden çatır çatır para verip kefalete rapten serbest bırakılmasını sağladılar. Bu da çok önemli bir gelişme gerçekten. Ee, ve beni gel bir başka yönden de etkileyen şey Naomi Wolf'un başında bulunduğu hı hı. çok oldukça kuvvetli bir feminist hareketin. Bunu katiyen yemeyiz biz. Şimdiye kadar ne, hangi ırz düşmanına bu muamele yapıldı ortada kanıt bile soruşturma bile yok. Hı hı. Soruşturma bile yok aslında. Herhangi bir belge ulaştırılmamış Sence ve avukatlarına iken kırmızı bültenle aranması ve şey diyor yani hem Interpol hem Amerikan hükümeti hem de Britanya hükümeti e, suç işlemektedir diyor. Yani feminist hareketin, e, oldukça radikal bir feminist hareketin öncüsü bildiğim hı hı. kadarıyla Naomi Wolf. E, onu o söyleyince bütün bu tuzaklar filan biraz açığa düştü. O yüzden de belki de John Pilger haklı olabilir bunun bir devrimci dönüşümün işareti olduğunu söylemekle. Ara verelim. Ondan sonra bakarız. Açık gazete. Is it a warmish, kind of glowish, kind of peculiarish sensation? Oh no, it's sort of a shiverish, kind of quiverish, flippity gibberish sensation. Does it make you feel hummingbirds in your heart? Butterflies in my feet? And bees in your body? Stars in my breeches? Does it make you want to dance? I hadn't noticed. And sing? Oh, it does, it does. Something sweet. Something sorta of grandish sweeps my soul When thou art near, my heart feels So sugar-candish my head feels So ginger-feel! <laughs> <laughs> <laughs> And something so derish so I don't it Stares me from limb to limb It's so terrific, magnifish, delish, to have such an average, glabberish fish. Oh, it could be all oh, so bright and gloomish skies, could be so bluish blue, life could be so loving, gloomish, if my wishes could come true. Relinquish, resist. When I simply relish this hellish condition, I might be leave my hands your mouthish. I might be a of upish but with a smiley, I'm poisonousish. Please accept my proposition. You're under skin my skinish, so please be givingish, or it's the beginning of the finish of me. Tommy Steele ve Petula Clark birlikte söylüyorlardı bir müzikalden Something Sort of Grandish adını taşıyordu. Tommy Steele, Britanya'nın ilk böyle gençlik idolü ve rock and roll yıldızı burada bir rock and roll parçası seslendirirken dinlemedik. Ama Tommy Steele ilk büyük ünlü ismiydi İngiliz popüler müzik dünyasının rock başladığı zamanlardaki aynı zamanda oyuncu olarak da büyük bir ün kazanmıştı onun doğum günü 17 Aralık 1936 Londralı bir müzisyen ve oyuncu ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde evet, diğer haberlerimize de bakacak olursak ...tarihin en önemli davalarından biri de başladı. Bayoz'dan bahsediyor. Evet. Hakikaten. ya memleketin e, sanık sandalyeleri bunca general, amiral ve subayı ağırlamamıştı herhalde... ...diye yazmış Demiray Oral Silivri'den bugünkü taraf gazetesinde. E, aslında 196 sanıklı bir davadan bahsediyoruz... Ve e, dün gayet gayet kalabalıktı. Anladığım kadarıyla hem davayı protesto eden hem de e, dava sürecini destekleyen e, eylemler olmuş. Silivri'de hava koşullarına rağmen diyelim. Evet hatta bir kısmı sanıkların gelmez e, diye bir yorum vardı gazetelerden birinde. Hiç de doğru çıkmadı. 196 sanıktan 187'si hazır bulunmuş üstelik de. Ee, mesela açığa alınan Tu Amiral Gavremoğlu'nun açık alkışlanması gibi de gösterilere de sahne olmuş olduğunu söyleyelim. E, doğal olarak başlangıç davası e, Çetin Doğan epeyce uzun konuşmalar yapmış girişten önce. E, bir bundan bahsetmek herhalde mümkün. Orgeneral Çetin Doğan davanın gerçek dışı olduğunu söylüyor ve acemice yapılmış bir montajlar bütün olduğunu iddia ediyor. Çok özetleyecek olursak dediğim gibi epey uzunca bir konuşma. Evet o yani başından beri büyük bir komplo olduğunu söylüyor bütün bu ses kayıtlarının. Yani kesintisi ses kayıtları da vardı çünkü bu seminer olduğu söylenen şeyde. Onlar yani sanatlar seminer diyorlar. Savcıysa seminer evet ama ne için seminer gibi bir noktada. Evet bir darbe hazırlanması meselesi. Önemli bir dava ama. gerçekten de kimlik tespiti yapılmış. Darbe yani balyoz kuyruğu diye vermiş Hürriyet gazetesi. 290 sanın sadece kimlik tespiti yapılmış. Karlı bir Silivri gününde bir numaralı sanık eski birinci ordu komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan da dediğin gibi uzun bir girizgah yapmış hakim bir de hatayla başlanmışlar aslında bir berat var kimlik bilgileriyle ilgili bir hata olmuş. Ee, dava için sanıklardan birine yanlış tebligat gönderilmiş anlaşılınca da sanık hakkındaki suçlamalar haliyle düşmüş ee, bildiğimiz standart şeylerden biri oluyor böyle hatalar ee, Türkiye'de mahkemelerde nasıl oluyorsa ee, iddianame öyle arası verilmemiş yüz sanık tamamlanmış yani e, vermeden önce yüz sanı e, kimlik tespit tamamlanmış. Ee, böyle devam eden bir başlangıç şeyi. Ee, reddi hakim talebi olan sanıklar var. Bolca hem de. Evet, epey yüksek sayıda reddi hakim var. Ne gerekçeyle reddediyorlar hakimi? Ee, mahkeme heyeti başkan Ömer Diken sanık o. Dün Yargıtay 4. Hukuk Mahkeme Dairesi'nde tazminat talep ettikleri gerekçesiyle mahkemenin üye hakimleri Ali Efendi Peksak, Davut Bedir ve Murat Ürün de hakkında reddi hakim talebinde bulunmuşlar. Evet. Ya 40'a yakın reddi hakim talebi gelmiş. Onları da herhalde inceleyeceklerdir. Dursun Çiçek yoklamada ayağa kalkıp son günlerin milli tutuklusu Dursun Çiçek diye bir esprili beyanda bulunmuş. Şu hakim uyarmış. Ayrıca bu hata konusunda da heyecanlı gözüktüğü belirtilen deniyor. Bir gazetede de yeni e, atanmış olan, daim edilmiş olan hakim Ömer Diker, Diken, pardon, insanın olduğu yerde böyle hatalar olur. O zaman hakkınızda kamu davası da olmuyor demiş. Diyorlar böyle şeyler. E, 28 aralığa ertelenmiş durumda dava ve e, durum budur. Yani aslında çok fazla söylenebilecek bir şey yok davayla ilgili ilk duruşum olduğu için. Başlamış olması. Evet, şey ilgi çekici hem haber e, Star herhalde. hem de Yeni Şafak gazetelerinin aynı. Pişti Kelim. manşet durumu var. E, neydi balyoz içtiması. Evet balyoz içtiması demiş. 196 asker seminerden sonra ilk kez bir arada diyor Star gazetesi. Nereden biliyor? Yani Anladım ne demek istediğini de hani. Evet. Yeni Şafak'ta balyoz ictiması deyip aynı şeyi söylemiş. Yani herhalde bu haberle ilgili önemli kısım balyoz davasının başlamış olduğu, bir kısım sanın reddi hakim talebinde bulunmuş olduğu ve 28 Aralık'ta ikinci duruşmanın görüleceği ve bir de bir adet kimlik hatası evliyle bir kişinin... ...boşuna çağrıldı... ...ve ardından da beraat ettiği haberi. ...jet beraat. Hızlı bir beraat kararı çıkması. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi'de... Bunun haber oluyor olduğu bir hukuk sisteminden... ...bahsediyoruz ki o da başka bir şey. Çünkü zaten sanığı yanlış... ...sanık değilmiş meğerse. Evet, getir ondan sonra... Sayılmaz. ...jet beraat olmasına ama tabii sevinmek gerekiyor. Çünkü jet olmayabilirdi. hani Sizin de durumunuz... süreç içinde ortaya çıkar bir şey de mümkündü sanırım. Evet. Tabii tabii. Şeyde balyozda ilk yanlış diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi de. O yönü ön plana çıkartmış. Evet. Bunu geçelim ve başka bir haberimize e bakalım. Radikal Gazetesi'nin manşeti de ilginç aslında. Birinci sayfa haberi. Önemli bir haber hakikaten çünkü epeyce tartışıldı. Bu tartışmaların bir yere varmış olduğunu görmek de önemli. Ee, Beyoğlu'nda biliyorsunuz zaten gittikçe Beyoğlu civarında ciddi bir e, işte mutenalaşma, güzelleşme, tatlılaşma falan filan gibi bir hikaye var. Ee, bütün bu olan bitenle ilgili e, en çok tartışılan şeylerden birisi aslında şey olmuştu. Bu Demirörenlerin yaptığı yeni alışveriş merkezi istiklalinin ortasına. Bu yapılıyor. Bununla ilgili eee Belediye, melediye, herkes memnun gayet. Ee, bizim ne hissediyoruz çok önemli değil tabii ama. Ee, derken yapılacağı haberin üstüne bir de e, kaçak katlarla tıkır tıkır yükseldiği haberi gelmişti. Ee, ve bununla ilgili de durdurulamayan bir yükseliş devam ediyordu. AVM değil mi o da? İşte alışveriş merkezi. Ama kısaltılınca daha hoş oluyor. E, başta insan anlayamıyor o nedir diye sonra öğreniyorsun bir şekilde. Ve, ve huzur buluyorsun. Evet ha iyiymiş falan diye. İHA gibi. insansız hava aracı gibi. Böyle. Çok hoş bir tını, tını veriyor kulağa değil mi? Tabii tabii. Gayet gayet keyifli. İstiklal ee, Caddesi kentsel sit alanı. Öyle kafana göre yapamıyorsun ama bazen de yapabiliyorsun. Falan gibi bir hikaye. Ee, sonuç olarak verilen karar e, o fazladan katların yıkılması kararı çıkmış. Belediye hızla bunu bildirmiş. Dediğine göre belediyenin Radikal Gazetesi'nde ee, artık yıkılıyormuş Yani en azından kaçak katları yıkılıyormuş ki Bu ufak tefek bir şey değil gayet gayet iyi Evet evet önemli bir şey Ve bunu Radikal Gazetesi başından beri takip ediyor Başından beri dediğim bir noktadan beri takip ediyor 25 Ekim'de ilk bir manşet haber vermişti İnşaata inceleme kararı da onun üzerine çıkmıştı Yani manşet yer demir gök beton başlığını taşıyordu Sanıyorum biz de buna değinmiştik emin değilim ama ondan sonra da belediye başkanının da mutsuzum bu gelişmeden inceliyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Onun da onu da manşet etmişti, manşetete çekmişti Radikal gazetesi. Şimdi de bu üçüncü işte tarihi traş başlığını taşıyor. İyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz evet. bir diğer ee, önemli haberde herhalde bu idi. Bu şey meselesi de silah yasası durumunda da bir sıkıntı yokmuş bu arada yanlış anlamaları da giderelim. Ee, biz yanlış anlamışız. Biz yanlış anlamışız evet. Toplumcanak. Meğer e, silah yasasında bir kötüye gidiş yokmuş. E, bunu da söyleyen e, Hüseyin Çelik AKP genel başkan yardımcısı. Sanıldığının aksine diyor, e, mevcut yasalar iyileştirildi zaten diyor. Çünkü diyor, bayağı uzun o çünküsü ama, ortaya atılan yaş 18'e düşürüldü iddiası kesinlikle doğru değildir diyor. Bugün av ve pompalı tüfeklerde yaş sınırı 18'dir, tabanca da 21'dir. Yaş düşürülmüyor, sağlık raporunu aranmayacağı akli dengesinin olmayanların silah alacağı düşüncesi de yanlıştır. Aksine bu yasa tasarısı silah ruhsatına sahip olmayı bulundurmayı zorlaştırmaya yöneliktir. Ya, Silahları yasaklamış yani bu her meğer öyleymiş. Meğerse. Öyle görünmüyordu. Ya bizim okuduklarımız öyle değildi ama tabii koskoca e, yetkili bakan söyleyince. Bunun doğru olduğunu düşünmemek için hiçbir sebep yok değil mi? Evet. Boynumuz kıldan ince. Ver şu pompalıyı. <gülüyor> İki el atalım havaya. Rahat edelim. E, bu tasarı bu hakkı beş ile sınırlandırıyor. Şu an ruhsatınız olan silahların istediğiniz kadarını üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Bu yasa bunu iki ile sınırlandırıyor diyor. Baya bir şey getirdiği an yeni yenilikler... silah yasası gibi. Tabi tabi. Baya anti silah yasasıymış. Pek bu süsas niye bu kadar memnun bu yasadan? <gülüyor> silah neydi? Silah üreticileri ve sevenleri silah derneği sevenler mi? Sevenler derneği, evet. Yani memnun onu. O zaman bu durumda. Ya biz kandırıldık ya süs has kandırıldı ikisinden biri. Yani belki ikimizi birden kandıran büyük bir komplo da olamaz mı yani? Olabilir. Genelde hükümetler bunu yapmaya çalışıyorlar. Herkesi kandırmak ama <gülüyor> yani ben Çok da kolay değil. Ben birinci şüpheli sandalyesinde her zaman olduğu gibi e, WikiLeaks'i koyuyorum bir süreden beri. İkinci şüpheli de ama itiraf etmeliz ki e, Avrupa Birliği burada. ...deyeyim mi bu komployu yapan? Ee, olabilir. Avrupa Birliği Amerika'dan de yardım alarak tabii. İsrail'in de. de parmağı girmiş olabilir. Mümkündür. Bunların hepsi genellikle olan şeyler. Diyecek bir şey yok. Peki şu yolsuzluk meselesine... Sayın, ...uzmanlık alanına girelim. Kayser Çok meselesine. yoğun uzmanım. İki program seyrettim <gülüyor> televizyonda. <gülüyor> o yüzden konunun uzmanı benim. Eee... Kayseri'de bir yolsuzluk iddiaları e, var. Kılıçdaroğlu. Volkan'la bana göre <gülüyor> <gülüyor> çok avantajlı. Göreceli uzman diyelim. <gülüyor> avantajlısın. Evet. En azından şu beş dakika içinde atıp tuttuklarımı kimse düzeltemeyecek. Bu güzel. Şimdi Kayseri'de bir yolsuzluk iddiaları var. Kemal Kılıçdaroğlu. Ortaya attı. Ardından işte Erdoğan bir şeyler söyledi falan böyle karma karışık bir durum olarak duruyor. Ha benim söyleyeceklerim bu karışıklığı giderecek mi? Hayır gidermeyecek ama... En azından ne oluyor olduğunu anladım. Şimdi Kayseri'de bir belediye var. Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de çeşitli yolsuzluklara karıştığına dair iddia şundan kaynaklanıyor. Hacı Ali Hamurcu diye bir adam var. Bu Hı. adam belediyede işçi olarak çalışıyor. Daha önceden bazı evrak sahtecilikleri var. Ve bu evrak yani sabit olduğu için böyle söylüyorum. Şu anda hapiste zaten. Hacı Ali Hamurcu Kayseri Belediyesi'nin işçilerinden biri. Bir gün İstanbul'da bir avukatlık pardon Ankara'da bir avukatlık firmasına gidiyor. Elinde de 10 trilyonluk bir senet var belediyeden kesilmiş kendi adına. 10 trilyonlu. Eski parayla. Ha o zaman tamam. Yani o 10 zaman. milyon galiba yanlış hesap yapmıyorsam bugünkü bu parayla. Bugünkü parayla. Ee, bu 10 milyonluk senetle diyor ki ya bana böyle bir senet verildi belediyeden. Çünkü ben belediyenin çeşitli e, aslında tam yasal olmayan işlerini. Yürütüyorum. Bu da bana garanti olarak verilmiş olan senet artık bunu bozdurmanın zamanı geldi diyor. Ee, avukat da e, AKP'li AKP'den belediye başkan adayı olmuş kabul edilmemiş ya yani olmuş dediğim olmak üzere başvurmuş AKP kabul etmemiş ama hani e, AKP yakın a, gönlü AKP'de kendini e, milli görüş olarak tanımlayan biri. Kardeşi de avukat ikisinin avukatlık firması büyük abi büyük abi durumda küçük kardeş de küçük kardeş durumda şirkette derken büyük abiyle görüşmeye geliyor aslında hamurcu ama küçük kardeş orada onunla görüşüyor küçük kardeş vekaleti alıyor derken işler biraz karışık bu 10 trilyonluk belge gerçek mi değil mi bununla ilgili daha kriminolojik inceleme yapılmamış yapılmadığı için bilinmiyor ama bilinen bir şey var Hacı Ali Hamurcu bu arada paketleniyor polis tarafından ve ifadesinde Ergenekon'la bağlantıları olduğunu söylüyor. Daha doğrusu şu şekilde bağlantıları olduğunu söylüyor. Pek çok generalin, isim saymaya gerek yok üst düzey general diyebileceğimiz adamların şu anda Ergenekon'dan yargılanan işte avukatlık bürosunda buluştuğunu, Ali Hamurcu ile ve bu avukatlarla birlikte darbe planları yapıldığını... İşte masonları öldürmek üzere de hamurcunun e, teşvik edildiğini ve ardından ikna edilmeye çalışıldığını anlatıyor hamurcu. Bunun üzerine bu avukat e, olan, avukatlık vekaletini alan kardeş de e, Ergenekon davasından içeri alınıyor. Benim için o açıdan ilginçti mesela bilmiyordum milli görüşçü olduğunda Ergenekon davasından içeride falan filan. Neyse böyle bir gariplikler var ama en nihayetinde şu anda ne olduğu belli değil. İşler biraz karışık durumda. İçeride. Kılıçdaroğlu şey demiş. Rüşvet iddiaları için ipi çektik gerisi gelecek demiş ve parti yeni bir belge daha açıklamış. Vallahi gerisi gelebilir mi? Orası belli değil. Benim anladığım şeyden çünkü iki tane CHP milletvekiliyle işte kardeş içeride olan avukatın dışarıda olan büyük abi kısmısı konuşuyordu. Benim gördüğüm programlarda ve e, henüz daha ne olduğu hmm. çok belli değil. Belli ki şunlar belli ama Galiba belli dediğim en azından konuşmalardan anlaşılan bu idi. Ee, galiba bir yolsuzluklar olmuş Kayseri Belediyesi'nde. Ve galiba bu yolsuzluklar e, bir yerden sonra fark edilmiş veyahut bir şekilde dışa patlamış. Bu patlamanın ardından e, bir kısım e, Hacı Ali Hamurcu'nun üzerine kalmış. E, bu avukatlar niye araya girdi kısmı biraz karışık iddialara göre e, hamurcuyla belediyenin arasını bulmak üzere araya girmişler. Çünkü belediyede tanıdıkları varmış Kayseri Belediyesi'nde falan böyle bir garip garip durumlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok anlamadığım açıkladım. şey zaten. Ha. Hükümet de bunun henüz daha bağlantısı bağıntısı... Yok ama tabii bekletiyor ve yeni bir belge çıkartıyor olabilir DHCP orasını bilmiyorum. Şimdiye kadar şu ana kadar açıkladığı değil. belge yeni belge de rüşvet iddialarını kapatmak için görevlendirildiği iddia edilen bir avukat tamam var. Işte. Yakup Eriken o da evet. sahte vekalet kullanmış. Yeni belge bu. o programlarda çıkan işte birden fark edilen şeylerden biri. Çünkü Yakup Erikel var. Bir diğer erikelde kardeşi işte. Ha, o, o mu bu anladık? Ee, erikellerden hangisinin vekalet aldığına dair dışarıdaki abi ben vekalet falan almadım diyor. Ee, vekalet değil ama teknik olarak başka e, iyice hukuki bir yere girdi orası tartışma. O yüzden benim kapasitemi aştı. Ee, o vekalet değil bilmem ne aldım ben diye bir tartışma var. CHP'li milletvekilleri de onu aldım bunu aldım bir şey aldın işte diyorlar. Bir şey evet. almış orası belli ama ne almış Hı. ve Niye almış kısmı henüz net değil. Bu olay Dediğim soruşturulmazsa gibi, altında hükümet kalır diyor. İşte ben Kılıçdım. orasını anlamadım. Yani soruşturulmaması zaten herhalde bütün bu olanın üzerine mümkün değil de. E, ya henüz daha hükümetle Kayseri Belediyesi AKP'li. Ancak bu şekilde bağlantı kurmak mümkün herhalde. Peki Kayseri'li olarak bir de Gül konuşmuş anladın. O rezalet. Yani başka türlü herhalde açıklanabilecek bir şey değil. Bu baya baya... Sana ne oluyor denilecek şeylerden biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bahsediyoruz. Bayağı tanırım iyi çocuktur açıklaması yaptı. Yani 2007'de biz bu tanırım iyi çocukları çok duymuştuk aslında. Genel genel büyük anıt söylemişti evet, Şendinli rezaleti üzerine. Tanırım o askerler iyi çocuklardır falan gibi şeyler söylemişti ve hepimize saç baş yoldurmuştu gayet gayet. Şimdi Kayseri Belediye Başkanı tanıyan Cumhurbaşkanımız var o da iyi çocukmuş. Ee, yani birincisi kef, kefil olma kefalet hakkı var mı yok Bu yaptığı kamuoyunu etkilemek mi fena halde Üstü üstlük Cumhurbaşkanı olarak kamuoyunu etkiliyor olması da e, bir miktar ayıp Yani başka türlü açıklanamaz herhalde Bununla ilgili bir özür borcu olduğu çok net bence Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bir bildiği varsa konuşsun demiş zaten şeyde Kılıçdaroğlu. Ne bilgi olacak tanırım iyi insandır çok yani çalışkandır ahlaklıdır bilmem nedir bunlar söylenebilecek şeyler mi böyle bir davanın içinde biraz ayıp hatta birazdan çok ayıp peki başka bir şey de var Kılıçdaroğlu bir de elit kesime itiraz etmiş <gülüyor> o eğlenceli kısım kurultay geliyor kısmı şimdi Kılıçdaroğlu bir konuşmasında yaklaşık işte iki hafta kadar önce şey demişti ya işte CHP ya özetle söylüyorum ve mealen CHP'yi rakı da kurtarmayın halkın arasına karışın öyle içip içip ahohla olmaz bu iş kim demişti bunu Kılıçdaroğlu yani hani kalkın rakı masalarından falan Hı. gibi böyle bir şeyler söylemişti şimdi, şimdi riskiye geçmiş evet devam ediyor yakında kış geldi kaynaklardan birer fırt almayın falan diye devam ediyor olabilir hissi verdi bana e, diyor ki e, viski içerek e, Elinde bir kadeh viskiyle ha. şu CHP'nin hali ne olacak diye konuşursa hiç konuşmasın demiş. Elitlere seslenmiş. Burada aslında elitlere değil halka seslenerek ne kadar halkçı olduğunu söylüyor. Çünkü elitlere seslenmek diye bir şey özü gereği saçma olur değil mi? Ben Volkan'a seslendi zannetmiştim. Volkan viski içmiyor abi şarap o. Sabah yani şarapla başlıyor öğlene doğru viski. Ee, neyse bu bilgi aramızda kalsın sayın dinleyici. Ama e, ya bir garip bir açıklama hakikaten. ya yani çok hafifçe çok doğru ama bu viski. Mesela Boğaz'da iyi gider. O yüzden hani Boğaz'daki bu, bu fil dişi kulelerinden... 1960'larda. Ne 60'lar canım? Benim bütün gençliğim de bununla geçti. Öyle mi? Evet evet. Benim bütün gençliğim de bununla geçti. <gülüyor> Demek ki bunu bir reform sayabiliriz. <gülüyor> en azından Boğaz ve fil dişi kule kelimeleri geçmeyen viskili bir cümlede kullanılıyor. Boğaz'daki yalılarda viskilerini yudumlayarak konuşmasınlar derdiler. Bizi benim gibi, benim gençlik dönemimde böyleydi söyle. Çetin Altan için çok kullanılırdı tip milletvekili o zaman. Evet. Ortalığı Halktan karıştı. yabancılaştırma için ideal yöntemler. Gördüğünüz gibi onlar farklılar sizden. Onlar salonlarda viskiler içerken durumu. Yalılarda ne salonu? Yalı salonlarında. E, tabii yalı salonlarında. Boğaz Akar. Yani çok e, yalı sever miyim bilmiyorum. Ya da hani e, viski içen insanların hakları falan gibi bir yerden girecek değiliz herhalde ama. Şu yapılanın hani mesajın verildiği yer aslında tabii ki viski içen ya da yalıda oturan falan değil. Burada mesajın verildiği gördüğünüz gibi biz halktan yanayız demek oluyor. Ama halktan yana olmakla neyse. Özetleyelim ve böyle bir şey. Evet yani kurultaya hazırız. Evet galiba öyle bir e, şey çıkıyor. Can doğrukta pazartesi günü bize size bütün viskili ve viskisiz kurultay sunmaya hazırız. Peki ara veriyoruz açık gaztı Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla, sen dolaşmaya devam ediyorsun. Evet. <gülüyor> e, bu son iki yazında toplu olarak Türkiye'nin üç temel açılımı ele alınmış. Evet. Biz evet. de onların arasında bir dolanalım. Belki Hı -hı. bir de Avrupa'daki durumlardan da bahsetme fırsatı bulacağız. Hı -hı. Şimdi ya tam işte bunları konuşurken aslında bir gözümde televizyona kayıyor ve işte orada Caferi'lerin bu baş, baş, baş başbakanın Erdoğan'ın onların yaz törenine katılmasından bahsediyor televizyonda. Bu da bir ilk olarak Cumhuriyet tarihinde buna hitap ediliyor. Bu çok tabii enteresan bir şey. Bütün aslında bu konuştuğumuz açılımlarla da çok alakası var. Bütün bunlar aslında AKP'nin iktidara gelmesinden sonra bir demokratik proje e, gecikmiş olarak e, ortaya konması mı, sorunların sonunda artık e, yüzleşilmek zorunda kalması mı bilemiyorum. Hepsi belki bir arada. Bununla ilgili çeşitli e, herkesin yorumu var tabii görüştüğüm, konuştuğum kimselerin. Ama e, hakikaten enteresan bir şekilde bir e, aslında problemleri tanıma, onlar onların ne olduğunun farkına varma, kimlik sorunlarının Türkiye'nin daha doğrusu e, gibi bir durum var. Epey gecikmiş olsa da yani 8 yıllık bir sonra artık hani zamanı gelmiş de. Evet. O yüzden... Ee, bu iş açılımı da bana son derece enteresan geliyor. Tabi isimleri değişti. İşte Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne geldiği iş sanıldı. Demokratik açılım bile değil artık. Ee, Ama Kürt hani, lafı evet, edilmiyor mesela Kürt açılımında değil mi? Evet. Daha doğrusu daha en önemlisi Kürtler bu kadar siyaseten aktif bir aslında profile sahip olmalarına rağmen ve kendi içlerinde çok çok, çok değişik sesler olmasına rağmen hiçbiri muhatap alınmıyor alınmadı. Bu da işte devletin takılıp geldiği noktaları gösteriyor aslında açılımları birbiriyle karşılaştırılınca. E, bu anlamda e, ben Alevi açılımına, Roman açılımına ve Kürt açılımına baktığımda aslında e, en ileri gidilen devletin kapılarını en çok açtığı açılımın kendini en çok açtığı açılımın diyelim... Roman açılımı olduğunu düşünüyorum. Orada hakikaten dev, devletin bir etnik gruba Türkiye tarihini geçtim. Normalde herhangi bir devletin bu kadar kapılarını açması dünya yüzünde azdır. Fakat bu sonuç üretimi ne oldu? Tabii çok çok ayrı bir mesele. Ama hakikaten bir açık çek verildi adeta romanlar orada. O çok enteresan bir şey. Çok da bilinen bir şey de değil. Hı hı. E, fakat e, orada da tabii başka sorunlar oldu. Yanlış kişilerin muhatap alınması, sivil toplum, e, roman sivil toplumu diye adlandırılan kişilerin aslında bu konuyla alakası olmayan insanlar olması vesaire gibi e, sorunlar açılımın önüne taş koydu diyeyim. E, bu bakıma e, Alevi açılımı en iyi kurgulanmış açılımdı. O da belki en e, uzun vadeli sonuçları yaratacak açılım oldu bir anlamda. Nasıl yani neden böyle düşünüyorsun? Evet, planlı programlı bir bir yıldır yaklaşık süren bir açılım aslında. Katman katman, ilk önce işte kendileriyle başlayıp, aliyilerin kendilerinin normalde her zamanda belki kendi aralarında muhatap almadığı çok geniş profilli bir taban çizmeye çalıştılar. Ee, en e, ufak kıyıda kalmış sesleri bile içeri çekmeye çalıştılar o e, dönemde. Onun e, üstüne yavaş yavaş işte e, akademisyenler, ondan sonra onun üstüne daha işte muhafazakar çevreler, hatta levilerin çatıştığı kesimler, milliyetçi ve son derece muhafazakarlı birleştiren kesimler vesaire giderken katman katman bu yükseldi. Yedi tane çalıştay yapılmış oldu sonuçta ve bunların işte içindekiler de zaten bir süre sonra yayınlanacak ve bir ay sonra aşağı yukarı bir rapor sunulacak kamuoyuna ve bundan sonra da işte çeşitli projeler var konuyla ilgili bütün aslında inanç gruplarına yönelik daha doğrusu Sunni olmayan bütün inanç gruplarına yönelik enteresan bir takım projeleri var hükümetin. O bu açıdan ya yani bu kırılma işte devletin bir anlamda Alevilik üzerinden e, Türkiye'deki inan, de, diğer inanç sorunlarıyla e, aslında çok ciddi e, derin e, kimlik sorunları yaşa, yaşatan inanç sorunlarıyla e, tanışması söz konusu oldu. Bu da biraz farsıcı bir gelişme oldu aslında devlet için benim anladığım kadarıyla, gözlediğim kadarıyla. O açıdan bunlar AKP'nin belki de beklediği, düşündüğü sonuçları da üretmedi de. öngörülen bir şey de pek yoktu sadece. Sadece bu problemlere benim gözlediğim kadarıyla el atılması gerektiği düşünülüyordu. Bunların artık kaçınılmaz olduğu düşünüyordu. Yani adeta şöyle diyeyim bir eve giriyorsunuz o evin artık sahibi sizsiniz diyelim iktidar sahibi yani e, fakat evin bir dolu sorunu var siz bu sorunlarla e, nasıl yaşayacaksınız pencereleri tamir etmek lazım kapılar açılmıyor kapanmıyor falan diyelim Bir belli bir noktada artık evin e, iktidarın sahibiyseniz bu sorunlarla da yüzleşmeniz gerekiyor bu sizin iktidar olduğunuzu gösteriyor ve kendi damganızı vurmuş oluyorsunuz sorunlara bir anlamda da el atarak kendinize göre şekillendirmiş oluyorsunuz. Evet. Ee, bu açıdan bir çok büyük bir demokratik açılım ortada olduğunu düşünmüyorum aslında bakıldığında bu evet. iktidar sorunu var. Ama e, Alevi açılımı e, spesifik olarak düşünüldüğünde de e, mesela şeyden de e, bahsediyordun dünkü yazında. Hı -hı. E, muhafazakar kesim içinde bir çeşit yüzleşme hatta bir kırılma yani Aleviyelere yönelik bakış açısında bir kırılma yaşanmasına sebep olduğundan da söz ediyordun yani biraz şaşır ev, ev sahibi evi incelerken biraz Hı -hı. şaşırdı da anlaşılan öyle mi? Evet ya yani benim tahmin ettiğim gibi değil daha doğrusu bir yüzleşme tahmin ettiğim yüzleşme. gibi değil ee, bu işe girerken e, birçok bir bu işin içindeki kişinin belki fikirleri değişti Aleviliğin ne olduğunu Anlamak nedir Nasıl bir alevilik nasıl alevilikler Daha doğrusu çok farklı alevilikler De var çünkü Tabi bunların bu Çok daha bir yıllık bir süreçten Bahsediyoruz Ve bu süreçte çok ciddi sonuçlar Üretilmesi gayet zor aslında ee, ama bu en azından yüzleştirilenin yapılması bir şey. Zaten her şeyin aslında Türkiye'de bu son dönemde yaşadığımız demokratikleşme sürecinde her şeyin iki yüzü var. Bir taraftan hakikaten birçok ilk gerçekleşiyor. Bir taraftan kesinlikle yeterli değil yapılanlar. Eminim şimdi Alevilerde hiç memnun olmayacaklardır bir dolu sunulan şeyden veyahut da ortaya çıkan rapordan e, itirazlar olacaktır vesaire ama Sonuçta karşımızdaki de bir devlet, dünyanın her tarafında devletin yapabildikleri var, yapamadıkları var. İşte onun da onda da işte sivil toplumun gene kam kamusal alanın zorlanması bu anlamda yapılabilecek toplumun zorlamasıyla ancak bir takım şeyler değişir. Yoksa devlet dünyanın hiçbir yerinde ben vereyim özgürlük ve demokrasi dağıtayım gibi düşünce. Ta tarih. İnsanlık tarihinde pek görülmemiş. Ama evet, mesela evet, evet, yani senin sözünü ettiğin mesela bugün Hürriyet'te de görüyoruz. Hepimiz birinci sınıf vatandaşız demesi yani Sünni'nin Caferi'ye, Caferi'nin Sünni'ye, Kürt'ün Türk'e, hı hı. Laz'ın Çerkesi, Acem'in de araba üstünlüğü olan yoktur ve olamaz. Hepimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıyız demesi kendi evet. içinde önemli. Sözler İ tabii çok önemli. Evet. Ee, belki daha işe bütün açılımlarda güven arttırıcı, somut adımlarla başlanıp bir aslında kamuoyunun kamuoyu ile beraber aslında e, muhatap alınan grupların birazcık daha süreci güven duyması belki güzel olurdu. İşte Alevilere yönelik yapılacak bir takım jestler olabilirdi açılımlar açılım başlamadan. E, veyahut da işte Kürtlere yönelik işte bu cumhurbaşkanının Norsin mesela e, lafını kullanması yer değişikliklerine aslında istinaden e, daha ciddi somut bir adımın atılmasıyla ee, başlasaydı mesela. Işte belki farklı olurdu. O zaman e, tabanı da kendi tarafınıza çekmiş oluyorsunuz siyaseten aslında düşününce. Böyle şeyler olabilirdi. Yani o güven sorunu her zaman devam ediyor. Çünkü birçok şeyde sözde kalıyor. E, konuşma önce zaten yapılan e, konuşmaların hepsi e, romanlara yönelik konuşma, romanlara ağlattı. Şimdi e, Kürtlerin yönelik konuşma onları zaten herkes ağlamıştı. E, şimdi Alevileri yönelik bir konuşma yapıldığında Önümüzdeki ay belki orada da bir ağlama olmasa da bir en azından hoşa gitme, onore edilme durumu olacak. Ama yeter ki bunlar lakta kalmasın. İnsanların hakikaten hayatlarına dokunan bir takım somut adımlar atılabilsin. Evet, o konuda nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekiyor? Özellikle Kürt meselesinde çok zayıf kaldı. Yani sözde, başlamadan sözde bitti. Açılım. Evet evet, evet. Orada tabii... Ee, ha hakikaten bir bi bir şeyler yapılabilseydi bu aslında hükümetin devletin kendi kendiyle sınavıydı. Ee, yapılabilseydi e o kırmızı çizgiler tablolar açılabileceği için aslında gerçekten istemeden belki e yanlış tesadüfi bir demokratik açılım olacaktı hakikaten devletin bütün kendisi için. E, fakat e, e, benim mesela en yakınında bulunduğum o roman açılımı sürecinde bütün başından sonra neredeyse tanık olduğum bir süreç bir takım e, ortaya konan politikalar ee, aslında ihtiyacı ne kadar hizmet ediyor, ee, kendileri yeni sorunlar yaratıyor mu, yaratmıyor mu çok tartışılır. Mesela işte Tokyo'dan romanlara e, konut sağlanmış. Evet barınma sorunu e, düny dünyanın her yerinde, Avrupa'da da romanla için bir öncelikli sorun. E, fakat bunun yolu işte şimdi Türkiye'de işte geçen e, 2009 aralığında ayında telaffuz etmişti. Sonra bir devasa e, stadyum buluşması oldu 14 Mart'ta. Roman açılımı çerçevesinde. Orada bu İgiz e, bir resimler eşliğinde böyle rüya evler romanlara gösterilen eşliğinde dillendirildi. Evet çok tuhaf yani bir bir havası da oluyor yani. Zaten Toki'nin bence tamamen bir sürreel havası var ya birden ve kafanızı çeviriyorsunuz burada bunlar var mıydı diye devasa binalar olmuş mesela bir anda falan gibi geliyor. Yani bana Türkiye'nin yüzeyinde her yerde bir birden binalar yükseliyor böyle bir şeyler e, onun dışında kuruluyor falan filan gibi böyle çok dinamik bir dönüşüm süreci de var aslında. Bizim hani Türk toplumsal dönüşümden bahsediyoruz bu bir de kentsel dönüşüm olarak bir öyle bir şey yaşanıyor gözümüzün önünde yani bu çok da somut. Ee, toplumsal dönüşümde bazı şeyleri ölçemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Fakat burada tam yani her, her şey gözünüzün önünde. Bir yandan e, işte, e, aslında Orta ve Doğu Avrupa'da çok örneği var bunun tabii. O sosyal konutlar, adeta komünist olan bir şeyle e, hevesiz ve heyecanlı bir şeyler bir Konutlar çıkıyor ortaya. İnsanlar işte zaten Türkiye'de emlak edilmek büyük bir rüya. Ee, o o evleri ucuz kredilerle daha sahip olunması gibi durumlar var ama romanların konusunda bir de bir roman diye dediğimiz kişiler her kimseler ben romanım ve konut ihtiyacım var deyip e, ucuz kredilerle özellikle kendilerine yönelik ucuz kredilerle konut edilmeleri söz konusu. Hatta daha da ileri gidip. Ee, kendi gösterdikleri hazine arazileri de mesela diyelim ki bir grup roman birleşiyor gidiyor. Diyor ki ben bu hazine arazisinde konut yapılmasını istiyorum. Ve TOKİ'de bunun üzerine harekete geçiyor. İşte bu başvurular, valilikler işte veya diğer işte e, e, yereldeki ka kamusal temsil aracılığıyla oluyor. Ondan sonra eğer TOKİ'yi görürs görürse bir çalışma yapıyor. Oraya konutlar yapılması üzerine harekete geçiliyor. H hükümet çevrelerce telaffuz edilen rakam 153 proje şimdi yürüyormuş evet, yani sadece romanlara nedeniyle. Evet, ya muazzam yüksek sayıda tabii bu. Evet, Türkiye'nin her tarafında ve şimdi bu çok enteresan bir şey. Bir yandan. Ee, yıllarca herhangi bir etnik grubun adını koymamak için din bir takla atmış ve bunun için müthiş e, artık yani uçtası olmuş numara yapmanın diyelim bir devletle karşı karşıyayız. Hala Kürtçe işte bilinmeyen dil diye geçiyor mesela mahkemelerde. Değil mi? Ee, evet. Öte yandan da bir de böyle bir durum var. Yani bir etnik grubu hem adını koyuyorsunuz, resmi genelgelerde vesaire, yazışmalarda roman diye isimleri de geçiyor. Ondan sonra onlara yönelik böyle özel bir proje başlatıyorsunuz. Şimdi bu ne bu bununla la anlatırsız gibi bir enteresan durum var. İşte bu da değişim sancıları mı diyeyim mi? Ne de bilmiyorum. Ondan sonra Ama tabii bu romanların açısından aslında hani romanların adının konması çok güzel. Fakat bu projenin müthiş sorunları var tabii. E, çünkü e, bir süre sonra işte Samsun'da ben gidip örneğini görmüştüm. E, bu gruplar işte e, ucuz kredilerle ev alıyoruz diye şehir dışında bazı yerlere taşınıyorum. Merkezden daha kopuk yerler oluyor bunlar tabii. Ee, ve orada işte yerleşiyorlar fakat bir süre sonra bu apartman e, dairelerinin paralarını ödeyemiyorlar. Her ne evet. kadar iyi bir proje olsun olmasın. Ondan sonra orada işte e, okul yok, polis yok, bir şey yok. Yani bu polis yok derken kendi aralarında bazen çok ciddi kanlı bıçaklı mesela e, davalar oluyor. Diyelim ki bir roman şeyin o sitede bloklarda yaşayan ve bunlar yani artık hani arada bir, bir güvenlik tedbirini gerektiriyor, kavganın ayrılmasını gerektiriyor, bir sakinleştirmeyi gerekiyor falan diyelim. Yani kimse bakamıyor ama. Ama dediğim, aynı şekilde dediğim gibi okul yok vesaire yok. Bir süre sonra bu insanlar işte yerlerinden atılma tehlikesiyle karşı kalıyorlar çünkü o kredileri ödemeleri lazım. Evet bu asıl yıkım bu olabilir yani şeyde geçenlerde hangi gazetede olduğunu hatırlamıyorum ama bu Ilısu ile ilgili yeni Ilısu evet, beldesinde evet. köyünde yapılan bir TOKİ projesini gösteriyordu. Çok ilginç bir röportajdı aslında hı hı. ve yani kendi evini bile şaşıran insanlar vardı çünkü hepsi birbirinin tamamen aynı. Yani bir başka sürreal durum da orada ortaya çıkıyordu ve ödememe durumu ödeyememe durumundan da şimdiden içlerine bastığı sıkıntıdan bahseden vatandaşlar vardı Da. İlginç bir mülakattı, röportajdı daha doğrusu ya o bakımdan rakamlar tabii bazı yerlerde ürkütücü oluyor. Ee, i̇şte o şeyden bizim raporda geçen 10.000 bin kişilik e, rom grubunda işte e, Antakya'da e, bir kişinin sigortalı işi olması gibi. Onun e, kadar romanlara yönelik acayip e, çarpıcı rakamlar saire var. Ee, hakikaten ciddi bir ayrımcılık söz konusu. Ha, hakikaten ayrımcılığı geçtim. Ee, bir meleke edinip meslek edinememe, e, kalıcı işlerde çalışamama durumu söz konusu. Durum çok boyutlu. Bunun tabii Avrupa boyutu da var. Avrupa'da da çok acılıklı e, şeyler yaşanıyor şimdi romanlara yönelik. İşte en son Romanya'da mesela, Romanya, roman... Roman bir karmaşa gittiği için Türkiye'de de pek çok toplantılı romanlara roman denir. <gülüyor> de, <gülüyor> de, diyorlar. Şimdi Romanya hükümeti herhalde bunu duyduğundan dolayı değil ama durumdan rahatsız olmuş ve romanların adını resmen değiştirerek yani roman iker resim yazışmalarda Türkiye'nin Enteresan bir şekilde tersine Çigan demeye başlıyor romanlara. Çingene'ye geri dönüş yani evet. Bilmiyorum Çingene'ye geri dönüş olsa ya aslında Çingene şemsiye isim ve doğru isim. Evet. Çünkü arada işte Rom, Dom, Lom mesela Türkiye'de 3 tane grup var. Lomlar mesela şeyde, Karadeniz'dekiler daha çok. Ondan sonra Domlar daha Güneydoğu ve Doğu Anadolu ve işte Güneydekiler. Romlar'da geri kalan Hı? Edirne'de filan herhalde evet, Daha evet, Trakya'da evet, evet. Evet. Dolayısıyla o çiğeri Aslında o şemsiye terim olarak doğrusu Fakat buradaki de Romanya hükümetinin yaptığı Kasıtlı ve Kötü niyetli bir uygulama Hı. Açıkça Evet ama onun dışında e, sadece yolu değil. E, Macaristan'da mesela işte e, keskin nişancıların dolaşıp romanları vurması gibi bir dönem yaşandı mesela bundan. işte yaklaşık bir buçuk yıl önce e, bir, bir grup seri kart böyle özellikle romanlara hedef aldı mesela. Yaklaşık 12 roman öldü. Onun dışında işte İtalya'da e, genelde işte romanların kamplarının ateşe verilmesi ses konusuydu 2008 mesela. Hmm. Ee, halk tarafından oluyor bunlar. Yani güvenlik güçlerinin yaptığı, uyguladığı bir takım baskılar, eziyetler ayrı. Böyle bir durum var Avrupa'nın kalbinde de bunlar hakikaten yaşandı e tabi işte Kuzey İrlanda'dan e, tutun e, İrlanda'nın kendisinden sonra ondan sonra işte Danimarka e, en son işte Fransa örneğiyle bu çok ön plana çıktı sınıf dışı edinilir romanlara. Yani. Evet Fransa'da daha önce de hatırlıyorum birkaç yıl önce de Çek Cumhuriyeti'nde özellikle duvarlarla çevirme vesaire. Tam işte bu Berlin duvarının yıkılışının 20. yıl dönümü günlerinde Slovakya'da tam o günlerde yani onların kutlan, anıldığı günlerde Slovakya'da da bir mahalleyi böyle duvarlarla çevirdiler. İşte Çek Cumhuriyeti'nde bahsettiğiniz gibi uygulamalar vardı. Hatta işte Çek Cumhuriyeti Slovakya ve Macaristan'da bir de hala da devam eden örnekleri şöyle bir uygulama var komünist dönemden kalan romanların roman kadınlarının hastaneye yattığında herhangi şirketle diyelim ki yatıyor kendi rızaları olmadan kısırlaştırmaları gibi özenizm yani harika evet bunlar tabi çok karamsarlaştırıcı işte Batı Avrupa'nın ayrı bir roman ayrımcılığı var gene daha önce bahsettiğimiz konularda olduğu gibi Doğu Avrupa'nın kendine özgü başka tür uygulamalarla bu açıdan mesela İspanya iyi örnek olarak tartışılıyor, gösteriliyor. İspanya'da romanların durumu iyi deniyor. Bunda da işte kültürel bir takım algılar. Mesela orada romanların daha böyle kültürel olarak da flamenko'ydu vesaireydi. İşte bununla İspanya kültürünün temel taşlarından sayılması zaten sayıla gelmesi. Bir de şey tabii yani benim bence benim kanaatim bütün o aslında gerçek demokratik açılımın yaşanması, işte Katalanlara baskılara vesaire yönelik de bir orada baskı sorunun devam etse de şiddet boyutuyla ee, en azından özellikle Katalonya yönelik zihniyetin ve değişmesi, özellikle de demokratik e, açılımlarda çok ileri girdiğine hak verilmesinde. Ee, genel olarak bence bütün hak anlayışını İspanya'nın değiştiren bir olgu zaman içinde. Evet peki şimdi iki şey de sormak için Bir tanesi çok ilginç bir şey var. Emine Onaran incirli olan antropolog hı hı. şey anlatmış. Yani valiliklere gönderilen genelgelere pek çok ilde 15 ilde bizde roman vatandaş yoktur yanıtını vermiş. Evet evet evet. Hı bazıları yani. da roman vatandaşlarımızın konut sorunu yoktur beyanda bulunmuş. Şimdi böyle de bir tuhaflık da geliyor. Bir ilk sormak istediğim buydu. Bir de son olarak şey de bu üç açılımda iyimser ya da kötümser nasıl bir perspektifle baktığını da soracaktım çok kısaca. Şimdi şey, e, e, Emine Hoca'nın orada ba, e, bahsettiği şeyi daha önceden başka m, hükümetten yetkililerle de e, konuşmuştuk. Şöyle bir durum var ortada. Aslında devlete karşı, devletin içinde de bir direnç var. Yani devletin kendi belki atadığı iktidarın e, insanlar da devlete karşı direnç gösterebiliyor. Bir işin böyle bir konuşulmayan e, daha kapalı kalıplar ardında kalan boyutu var. O ayrımcılık aslında o kadar sirayet etmiş ki bizim içine bazı yerlerde de bu gerçeği yatsıma söz konusu olabiliyor. Bazı yerlerde de tamamen e, konuyla ilgili bilgisizlik, e, anlayamama konuyu mesela orada işte e, roman diye kendini adlandıran şey yok da çevrenin e, roman çingene olarak gördüğü abdallar olabiliyor. Mesela, veya usta deniyor vesaire başka bir şey denebiliyor falan filan yani bunun aslında her e, il bazında bakılması lazım. Roman yok mu? Her tarafta aşağı yukarı var bu yok denilen yerlerde de. Evet. Ama bir aile ama iki aile, on, on aile ama ciddi bir e, cemaat diyelim. Belki kendilerini öyle adlandırmak istemiyorlar. O da olabilir. Her şey yani bunların tek tek bakılması lazım. E, ben iyimser miyim? <gülüyor> Ona gelince de e, açıkçası şimdi bunlar bir, bir, genel olarak gerçekten bir demokratik perspektif ve insan haklarına dayalı bir e, bakış açısıyla yapılmıyor bu sunumlar. Çoğu zaman. Bu o, açılımlarda kilit rolü olan insanlar e, bu bakışlara sahip olabilirler. Çünkü e, AKP'nin aslında çok enteresan bir özelliği var. E, Ankara'ya ge artık gelip giderek birazcık bunu fark ettim. Dışarıdan bakınca çok fark etmiyordum. E, eskiden e, hiç fırsat tanınmayacak pek çok insana kapı açma, onlara e, hükümete yakın olsunlar olmasınlar düşünce olarak e, çok iyi bir şekilde kullanabilmek. Kullanabilme derken e, olumsuz bir anlamda söyleyemiyorum e, Söylemiyorum. İş gördürme anlamında veya iş görmesine izin verme anlamında. E, hı hı. Böyle bir özelliği var. İyi adam kullanıyor hakikaten. Bundan dolayı da... E, Bürokraside ve onun dışında daha düşünce olarak vesaire düşünce bazında bir takım şeyler aslında kapıların açılması söz konusu olabiliyor. Fakat bunlar çok ciddi bir demokratik arayış veyahut da düşünce hevesle yapılıyor mu? Hayır. Yapılsaydı Kürt açılımı bu duruma gelmezdi zaten en başta. Hı hı. Ama bunlar... Bir e, kimevi re, reaksiyon gibi aslında hükümetin kendini de dönüştüren, Türkiye'nin kendisini de dönüştüren, bir anlamda bir yandan başka sebeplerle zaten yaşanan dönüşümlerle beslenen e, süreçler. E, bunun sü e, son kertesinde eğer güçlü bir muhalefet çıkmazsa bu projeler uzun vadede körleşecektir, bir yere gitmeyecektir. Ama bir muhalefetin zorlaması bunlara hakikaten daha demokratik bir ayar verebilir. Diye evet, sürecin kendisinin de çok önemli bir durum olduğunu ben de yıllar önce de Avrupa İnsan Hakları sözleşmesiyle başlatılan süreç hakkında da düşünmüştüm. Hala da ben de aynı kanaati paylaşıyorum. Yani süreç de dönüştürüyor bütün aktörlerini de yani. Bütün aktörlerini de ama o bir yandan işte geçen hafta konuştuğumuz gibi Türkiye'de güçlü insan hakları, hareketlerinin şu an daha gençlerden de yükselen tamamen hak temelli, hiçbir şekilde politize olmamış hareketlerin belki güçlü hareketlerin ve yani güçlü bir dinamik gelmesinin gelmemesinin daha doğrusu çok süreci biraz kayan bir yanında var. Evet, evet o da... Sonuçta toplumdan gelmeli talepler çünkü siyasetin kendisi değil. Türkiye'de ben halkta çok ciddi bir demokratik bilinç oluştuğunu düşünüyorum halk genelinde. Fakat bunun örgütlü bir talep olarak ortaya konması söz konusu deyince işte orada bir soru işareti var. Evet, onun için çalışmak gerek anladığım kadarıyla. Peki çok teşekkürler. Ben sizin. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar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 So tell me now, what else can a poor fellow do But sit right down and think, think about some tea Even if I want it to be It's only the salty sea Between a drink and me It drives you, man, water, water, no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 Not a drop to a drinker So tell me now How else can I follow too? But sit right down And think, think about those girls In the pin-up photographs <laughs> Around your bunk Evet, water water everywhere not bir şiirden bozma hoş bir Karayip tınılı şarkıya dönüştürülmüş. Her tarafta bol su ama bir damla içecek yok. Evet, Tommy Steele söylüyordu bunu. Çok ünlü şarkılarından biridir. Kendisinin biri. Tommy Steele de 17 Aralık 1936'da doğmuştu. Onun için çaldığımız ikinci şarkıydı. Bu arada açık radyoda olduğunuzu söyleyelim. Şimdi bir ara vereceğiz. Ciddi bir İstanbul'da bizim bulunduğumuz yerlerden de görülen ciddi bir, hoş bir kar yağışı var. Yılın İstanbul'daki gördüğümüz ilk karı. Bunu da buradan söylemek ve hatta müjdelemek de denebilir. Çünkü kışta kar yağardı eskiden bizim bildiğimiz kadarıyla. Açık Gazete Alp Spor Günaydın. Abi. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet, biraz futbol konuşacağız bugün ve futbol dışı olaylardan daha çok futbolun kendisine de yönelik olabilir. Ama <gülüyor> kısmen de. Ya, o tamamen istek parçası konumunda. Evet. Futbol sağ dışı yönü isterseniz mesela Gökçek Spor olayı var Ankara'da hemen onlara bahsedebiliriz mesela. Pardon Ankara Gücü Gökçek Spor demişim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, o kısmı da kısaca belki ama e... ee, Öncelikle tabii bir Trabzonspor'un nereye doğru gittiğini bu sefer pozitif anlamda bir konuşmakta yarar var. Yani onu geçmeyelim istedim. Çünkü e, Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta bitiyor. E, ama ilk yarıyı lider bitirmeyi geçen haftadan garantiledi Trabzonspor. Yani 39 puana ulaştı. En yakın rakibi Bursa'nın 34 puan, 5 puan fark var. Yani bu hafta yenilse bile ilk yarı lider olacak. Ki kendi sağlığında oynuyorlar. Hatırı sayılır bir puan farkıyla devreli lider bitirebilirler. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray saymıyorum bile. Diğer iki önemli rakibinin de hayli önünde Trabzonspor. Yani 9 puan, 12 puan. İlk böyle önde kapatmak çok ciddi bir avantaj olur bu akşam. Kazanırlarsa tabii. Son maçları bu akşam. Ee, şundan konu açtım bu sezonda hesaba katınca 27 yıldır şampiyon olmuyorlar 1984'ten beri yani tamamen bir kuşak o yıl doğan bir kuşak yetişti e, okudu muhtemelen anne baba oldu hani o tarihten beri şampiyon olamıyor halbuki e, 75 ile 84 arası 9 sezonda 6 şampiyonluk almıştı Trabzonspor 9 evet. sezonda 6 Evet benim için de özel bir e, durumu var. Çünkü pek böyle maruf olma ustası olmadığım bir dalda bir röportaj yapmıştım. Trabzonspor şampiyon son şampiyonluğunu aldığı sene ben de gazeteciliğe <gülüyor> yeni başlamıştım üniversiteden ayrıldıktan sonra Biz Yenduk başlığıyla kimle yapmıştınız? Yani büyük bir Trabzonspor raportajı çeşitli tamam, mülakatlerden evet. e, e, doğuyordu ve sonuçta da şampiyon olmadan yapılmıştı. Sonradan da oldu son şampiyonluğunu aldı Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Metal evet, Mehmet Ali Yılmaz'ın sanıyorum onun başkanlığındaki tek şampiyonluk galiba çünkü herhalde hem soru Güneş gazetesi falan oldu o dönem galiba. Herhalde antrenör teknik sektörü Ahmet Söğat'a Evet onunla da görüşmeler falan yapmıştım. Biz Yeniduk lafı da şuradan geliyor. Anlatılan bir gerçek bir anekdottan kaynaklanıyor. İşte Trabzonspor deplasmanda İstanbul'da bir maç yaparken merak eden bir tarafta oradan geçen birisi sormuş ne oldu maç dağılırken. Karadeniz'de biri de biz yenduk diye cevap vermiş. Kimsiniz <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> bir... <gülüyor> <gülüyor> daha? Yıbula kim <burada> sorabilirsiniz. <gülüyor> çok güzelmiş evet. Yani çok kısa bir dönemde çok yoğun bir başarı kazandı Trabzonspor. O 9-10 yılda. Hani o dönemdeki diğer kupalara bakıldığında mesela üst üste 5 yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu. Evet. Türkiye kupaları var. Ciddi başarı ve mesela hiç yabancı oyuncu olmadan kazanan şampiyonlar. galiba. 85 e ya da 86'ya kadar yabancı oyuncusu olmadı Trabzonspor'un. Zaten yabancı tek sektörü yok. Takımın kalecisi de şu anki antrenörü Şenol Güneş'tir. Aynen. O zaman. Yani o altı şampiyonlukta da ıı, takımın kalecisi. Ve işte oyuncuların büyük kısmı diyelim ki ilk 11'in 6-7 oyuncusu tıpkı şimdiki Barcelona gibi işte Trabzon'un mahallelerinden yetişmiş. Çocukluktan evet. beri evet. birbirini tanıyan. Hani Temtin çocukları, hani sokaktı görseniz. Channel Haber <gülüyor> falan mahallesi. Faruz. Evet. evet. Ee, ha, oraya işte civar şehirlerden yapılan ekler mesela işte hani Rize olabilir, Samsung olabilir. Bir de işte hani Anadolu'nun başka takımlarında keşfedilip e, takımı monte edilen yeteneklerle e, yürümüştü Trabzonspor. E, ama hani o dönem şu tabi yani yabancı kıslaması var. Türk futbolunun ekonomisi daha ufak, yani takımların bütçeleri birbirine yakın. İstanbul'un üç büyükleri e, en azından ezem yola daha televizyonun içine girmemiş. Sadece TRT var, para falan vermiyor. Hani Çok e, cüzi bir bedelle yayınlıyor maçları, nakli yayınları. E, o yüzden Trabzonspor belki hani şanslıydı. E, bir de şu söylerek, puan durumuna bakarsınız işte 1980-81. Kadıniz'den bir sürü takım olur mesela Rize Spor, Giresun Spor, Ordu Spor, hani da onları üç büyükleri kırmak için kullandı yani öyle değil tabii ama hani bir sürü zorlu kadınezet tasmanına gidiyor evet. şeyler İstanbul takımları böyle bir dönem ama hani o aradan geçen çeyrek asırda tablo tamamen değişti yani bu işin ekonomisi büyüdü üç büyüklerin üçü de farklı hamleler yaptılar Beşiktaş bir altyapı hamlesi yaptı yani kaynakları kısıtlı olduğu için genç oyunculara, kendi yetiştirdiği oyunculara yöneldi. Tarihin iyi dönemini yaşadı. Galatasaray işte Derval'i getirdi. Tam 84. Demek ki Trabzon'un son şampiyonluğuyla eş zamanlı. Aynı yaz yani. Trabzonspor kutlama yaparken Galatasaray 11 yıldır şampiyon olamadığı için yeni bir hamle yapmış. İşte o Derval Avrupa tipi bir düzenin temellerini attı. E Fenerbahçe'de yani hani o kadar köklü bir şey yapmasa da hamle yapmasa da yani daha doğrusu hamle için beklese de işte 2000'lerin başında stat falan derken daha çok para kazanabildiği bir yapı kurdu. Trabzonspor hep geride kaldı tabii bu dönemlerde. Yani bir Trabzon'a yabancı oyuncu çekmek zor. Yani şöyle kaliteli kariyerli bir yabancı futbolcuyu Trabzon'da yaşatmak zor. İstanbul gibi değil. Oranın sosyal şartları, yaşam şartları, çocuğa okulu bulamazsınız vesaire bir sürü problem var. Ee, i̇kincisi tabi üç büyükler e, gelirlerini çok fazla arttırdılar. Trabzonlu olan fark açıldı. Ee, bir de işte tabi yapılan bir takım bazı yönetim hataları var. Sık sık başkan değişti. Şu, şu andaki yapıda bile aslında ...kilit isim Şenol Güneş gibi gözüküyor. Ee, bu hem iyi hem kötü. Biraz Bursa Spor'un durumuna benziyor. Yani Bursa Spor'da hani şu görünüm var ya... ...Eğer sağlam oradan çıkarıp alın... ...böyle iskelet alınmış vücut gibi olur. Sanki öyle bir e, izlenim var bende. Yani Aldığınız zaman o yapı çökecek. Trabzonspor'a da bu seneki havasını katan... ...yani bir buçuk senedir havayı katan Şenol Güneş. Öyle bir görünüm var. Yani Şenol Güneş bu takımın başına daha önce 3 kez geldi... 15 yıl önce o kaybettikleri unutulmaz şampiyonlukta daha böyle bir biraz daha panik o sükunetini koruyamayan bir görüntüsü vardı Şenol Güneş'in. Tam Fenerbahçe'nin o zamanki antrenörü Carlos Alberto Parayra bugünkü Şenol Güneş gibi davranıyordu. Böyle sakin hani lafını bilen Şenol Güneş'te de böyle bir öyle bir bilgelik var şu anda. Hani artık 58 yaşında bu çok şey gördü kariyerinde. Dünya üçüncülüğü gördü Türk milli takımıyla. Ve tam da orada bir hı. ufak parantez açayım. Şeyde e, Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandırdı. sene de çok dikkat çekici bir e, tarz benimsemişti. Yani çok aslında şansın da yardımının olduğunu falan söyleyen ilginç e, yani Türkiye'de pek rastlanmayan tarzda bir tevazu gösteren şeyler de söylemişti. Yani hiçbir Avrupa takımıyla ...oynamadığından da olduğunu... Filan da kabul eden... ...konuşmalarını da hatırlıyorum... ...ilginçti yani... Zaten tevazu hep vardı... ...ama mesela şey... ...zaman zaman tabii... ...bir Karadeniz çocuğu olduğu için... ...hani... ...basın medya ilişkilerinde... ...rakip takımlarla ilişkilerinde... ...o sükunetini kaybettin hatırlıyorum ben... <gülüyor> ...tabii 15 yılda... ...insan bir sürü badire atlatıyor... Şimdi dikkat edersek yani takıma da ovayı veriyor. Ee, geçen seneki e, Fenerbahçe şampiyonluk maçı bunun çok iyi örneği hem kupa hem ligin son maçı. Yani kupada geri düşen takımını Urfa'da e, tek yani sahada panikletmemeyi başardı. ve Üç bir yenip kazandılar Türkiye kupasını. E şeyde Ligin son maçında da yani onun bütün çabası şu, Hakeme itiraz etmeyin. Siz oyununuza oynayın. Yani Türkiye'deki çünkü en büyük sorundur. Herkes kek fakem orada gol olur. Uruzlar şeyi bırakırlar, topu bırakırlar. Fenerbahçe golü öyle yedi nitelikim. O karşılaşmada. Ee, hani bir takım sorunlu oyuncular mesela onun şimdiki yönetimi altında başka bir hale bürünmüş durumdalar. Yani Burak Yılmaz var örneğin. Her gittiği takımda sorunlu bir oyuncuydu. Şimdi bambaşka bir şeyde gözüküyor, havada gözüküyor. Geçen haftada işte harika bir gol attı. Tabii şöyle bir şey yani Türkiye'nin her yerinde Trabzon kökenli e, bir nüfusu var. E, muhtemelen İstanbul'daki Trabzon kökenli e, kökenlilerin sayısı Trabzon'un şu andaki Trabzon şehrinin yani ilinin değil Trabzon şehrinin nüfusundan daha fazladır. Muhtemelen diaspora e, gibi bir şey. Aynen <gülüyor> yani geçen hafta sonu da Olimpiyat tadında o soğukta düşün yani ben ustada da Eylül ve Mayıs'ta gittim sadece hani Montla Paldariman oturuyorsunuz. Geçen hafta sonu pazarki halini düşünmek bile istemiyorum. O havada 43 bini biletli 60 bin e yakın seyircinin olduğu söyleniyor. Yani davetliler, kaçak girenler falan. Yani 60 bin kişi toplamak başlı başına bir olay. yani Muhtemelen İstanbul Belediye 3 büyüklerden biriyle oynasa öyle bir seyirci toplu olmayacaktı orada. 25 e falan oynayacaklardı. 60 bin kişi geldi oraya maç sonunda da müthiş bir... Görskolu gösteri tam anlamıyla havaya girmiş durumdalar. Ee, bu 27 yılın şeyi var. Ee, Bir var? Özlemi var mı işte o evet. şey? O güneşin o tavrı, o sabırsızlığı bile şey yapıyor, ee, dengeliyor biraz. Yani çünkü o e, nedir? Hani o sabırsızlık yüzünden hem oyuncular, hem taraftarlar, e, yani şey olmadık şeyler yapabilirler. Stres tabii evet. çok e, önemli bir faktör. Futbol, e, hele bu düzeydeki futbolda He. çok e, önemli rol oynadığını yazıyor araştırmalarda. He. Bir de şu hani maçlarına bakıldığında bu sezonun da en izlenmesi takımı Trabzonspor. İşte Bilmiyorum. o önemli He. tabii. Evet, bir de. de o var çünkü Bursaspor mesela geçen sezon şampiyonluğu da öyle kazandı bu sezonun ilk yarısında da yani savunmayı ön plana çıkaran. Hani mücadeleleri kuvvetli ama hani görsellerini zayıf bir takım sunuyor bize. Trabzonspor öyle de değil. işte sanıyorum Fenerbahçeli kafa kafaylar. En çok gol atan iki takımdan biri. Bir gol farklı ikinci. Az gol de yiyorlar ama işte altı golü 7 golü maçları var. Ee, ve hani saha baktığınız zaman e, böyle hani oyunu bozan tipte futbolcuları da az sağda. da. Şimdi güneşin orta saha bile pek öyle oyuncu kullanmamayı tercih ediyor. Gayet de hani, Türkiye Ligi'nin karakterine ters olarak ofansif ağırlıklı bir takım var sahada. Bunda takdir etmekten başka bir şey yapacak e, değiliz. Tabi ligin ikinci yarısı kritik. Ee, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilk yarıda onları yendiler. İstanbul'da oynayacaklar. Üç zorlu deplasman. Ee, o bir risk oluşturuyor ama bu avantaj yani bugün bu akşam kazanırlarsa ee, dediğim gibi en az 5 puanla şeye girecekler Bursaspor'un en az 5 puan önünde ikinci araya başlayacaklar. Ee, bu çok önemli ama yani şu tabi kilit işte dediğim gibi Şenol Güneş oranın kilit ismi hakikaten. Yani o e, hani onu oradan aldığınız zaman bu yapı muhtemelen sürmeyecek. Yani bu sezon belki devam eder ama diyelim ki şampiyon oldular ve şey dedi ben hani artık yoruldum Bundan sonra daha stressiz bir hayat geçirmek istiyorum ki 20 yıldan fazla antrenörlük yapıyor. Hakikaten zor stresli bir yaşam. Kimse ona yani, haksızın diyemez. Ee, e, ondan sonra bu sabı süküne mi, e, sürer mi emin olamıyorum. Yani yine bir Türkiye usulü tek adam durumuyla karşı karşıyayız. Yani iyi yönde bir tek adamlık e, ama hani onun keşke bir Kurumsal tarafı da olsa demeden edemiyorum. Evet ama ilginç yani 27 sonra gerçekten. <gülüyor> e, bu arada e, bir diğer futbol konusu da Barcelona. Renktaşı diyebiliriz aslında Trabzonspor'un. Demin de e, şey nedeniyle ismini andık. Barcelona'nın e, yani kendi yetiştirdiği, şehirden yetiştirdiği futbolcular hani Trabzonspor'un tarihinde başı olduğu dönem gibi. Barcelona'nın öyle bir özelliği var. Geçen haftalarda da konuştuk. İşte 8-9 altyapıdan yetiştirme, yetişme oyuncuyla sahaya çıkabiliyorlar. Hakikaten sıra değişik bir durum. Dünya futbolunun bugünkü halinde. Çünkü meşhur Bosman kararlarının da 15. yıl dönümü bugünlerde. Geçen hafta geride bıraktık. Yani O karar Avrupa futbolunu hatta dünya futbolunu ters yüz etti adeta. Yani transfer serbestisi yabancı kısıtlamasının kalkması dengeleri tamamen büyük liglerin, hatta büyük takımların yani büyük de büyük takımlarının lehine bozdu ee, Avrupa'nın 20 yıl önce üst düzey denebilecek birçok ligi sıradan duruma düştü Belçika, Hollanda Portekiz, İskoçya Ligi ee, şu anda ciddi sorunlarla karşı karşıya ee, Barcelona buna karşı direnmeyi başarıyor ama bir şeye e, direnemediler e, 111 yıllık tarihlerinde ...hiç formalarını göğüs reklamı almamışlardı. Ee, bu geleneği bozuyorlar. Yani... E, ...mali sıkıntı onları bile... E, ...forma reklamı alma almak zorunda bıraktı. Son 3 sezondur... ...forma reklamları vardı ama şöyle tersine... ...UNICEF'e yardımcıyla reklam alıyorlardı... ...üzerine para veriyorlardı. E, gelecek sezondan itibaren... E, ...Katar Vakfı... ...onlara yılda 30 milyon euro verecek. Şu anda... E, yani futbolda yapılmış en büyük forma reklam anlaşması bu. Bugüne kadar en büyük anlaşma Bayern Münih ve Manchester'ın sanıyorum 24-25 milyon avroluk anlaşmaları vardı sezonluk. Barcelona tabii bu kadar yıldır reklam almadığı için onları ikna etmek biraz daha tuzlu olmuş Katarlılar için. Tabii tepki de var. Kulübün hani bugünkü düzeninin fikir babası diyebileceğimiz Johan Cruyff eleştirmiş bu kararı. Taraftar gruplarından tepki var. Ee, ancak bir mali sorun var dedik. Şöyle yaz başında bir yönetim değişikliği oldu kulüpte. Kulübün eski başkanı e, 7 yıllık başkanı e, Laporte ayrıldı. Yani Siyasi bir kariyer hedefliyor kendisine. Onun yerine e, Rosell geldi ve eski yönetimin bazı bilanç oyunları yaptığı aslında karda gözüken kulübün zararda olduğu anlaşıldı. Çünkü bu son 3 yıllık başarıların bir tabii mali bedeli de var. Yani futbol için bir aslında gayya kuyusu deniyor. Yani oraya attığınız para hiçbir zaman geri gelmiyor. Hı hı. Öyle bir şey de var. Teori de var. Yani ne kadar başarılı olursanız aslında harcamanız da o yönde artıyor. Yani geliri de arttırıyorsunuz ama harcamanız da artıyor. Çünkü işte bu başarıların karşılığında oyunculara dağıtılan yılda 40 milyon 50 milyon avroluk Primle. şeyler, primler şeyleri başarılı oldukça oyuncular daha fazla maaş istiyorlar. Oyuncuların maaşlarını arttırıyorsunuz. Üstelik Avrupa'yı tüm dünyaya ama özellikle Avrupa'nın belli ülkelerini sarsan ekonomik darboğa sebebiyle hani televizyon gelirlerinizi bilet fiyatlarını aynı anda arttıramıyorsunuz. Bu yüzden Barcelona bu kaynağa ihtiyaç duydu böyle bir anlaşma yaptı. Bedel müthiş. Ee, belki onların sezonluk zararını şey yapacaktır. Giderecektir yani. Hani bir şey kafa kafaya getirecektir muhtemelen. Peki bir şey daha söyleyeyim. Ee, Katar Vakfı nedir? Bu gene de, ayrıca savunulabilir mi yani? Ne de olsa vakfı bir şirket değil filan. Evet diye. ama Onu sormaya bilmiyorum. Ee, tamam. Herhalde o fonlardan biri değil. Hani e, nasıl nasıl bir vakıf Henüz incelemedim. Herhalde bu Katar Müthiş Spor Projelerine girişti. 2022 Dünya Kupasını organize edecekler. Evet o da çok şaşırtıcı. Belki ondan da iki saniye bahsetmemiz gerekir. Şeyi soracaktım. Katar aynı zamanda El Cezire Medya kurulu evet. kuruluşunu da finanse ediyor. Acaba Katar Vakfı onunla da ilgili mi? Yani aslında hani körfez ülkeler arasında daha biraz daha liberal gözükendi değil mi? Evet. Yani evet. hani Sudan'ı zaten kıyaslamıyorum. Ee, Diğer Cezirin, Arap Emirlikleriyle filan yani, da farklı. Evet, yani El Cezirenin orada bulunması bile bir şey ee, yaptı Yeni'nli herhalde. Ee, o farkı biraz gösteriyor mu? spor yaptıkları bir işte acayip bir yatırım var. Doha'da e, hani bir sürü etki tenis turnuvası yapıyorlar vesaire. Dün yok Zaten hepsinin üzerinde bir şey. Yani onu Katar'ın alabilmesi hakikaten. E, yıl önce hayal edilemeyecek bir şeydi muhtemelen. Ufacık ülke dünya kupası verilir mi? Yazın çölde diye düşünürdü ama e, işte hani e, olağanüstü statlar e, inşa etmeyi vaat ediyorlar. Bir de bu statlar sonradan taşınacak. İhtiyaç duyulan ülkeye götürülecek. Bütün olduğu gibi. Portatif öyle mi? Yani herhalde kısmen nasıl yapılacaksa bilmiyorum. Çünkü Katar'ın muhtemelen bu kadar futbol stadyumuna ihtiyacı olmayacak kupadan sonra. E, ihtiyaç duyulan ülkelere yani hani <gülüyor> yani havadan böyle bir şey e, uzay istilasındaymış gibi herhalde ışınlanamaz ama artık parça parça herhalde sökülüp götürülecek. Onun bir maliyeti vardır. E, ama örneğin propaganda ve lobi faaliyetleri için Fransız bulucu Zinedine Zidane'a 7 milyon avro ödedikleri iddia edildi. Zidane Katar'ın adaylığını desteklesin diye. Yani hani az nüfusu ve olağanüstü petrol kaynaklarıyla onlar için çok problem olan bir bedel değildir herhalde. Çok ciddi bir yatırım vaat ediyorlar. Herhalde Katar Vakfı da onların bu sporla bağlı projeleri için bir vakıf olsa gerek. Çünkü Barsun'un şu an dünyanın en gözde kulübü. Yani herkes bir şekilde Barsun'un formasında görünür olmak ister. Ciddi bir reklam yani bir Real Madrid değil. Herhangi bir lig maçı bile Barcelona'nın belki dünyada işte 100 milyon kişi tarafına her katadan kişi tarafına izleniyor. Naklen yeni bir de özet görüntüleri vesairesi var. Devamlı görünür olan bir kulüp. İşte dünyanın birinin numaralı oyuncusu diyoruz Messi. Herhalde Barcelona forması giriyorsun. Onun tabii Messi'nin formasında görünür olmak müthiş bir reklam. Bunu değerlendirmişler doğrusu. Ee, hani şeye geliyoruz. Atletik Bilbao vardı mesela o da ...hani bask kültürünün... ...ulusunun temsilcisi olarak gözükür. Onlar da 3 yıl önceye kadar dayanmışlardı... ...formu reklamı almamaya. E, tabii mali kaynakları... ...Barsona kadar hiç değil. E, onlar teslim oldular. Şimdi sıra Barcelona'da. ...bilmiyorum böyle başka bir kulüp kaldı mı? Hani biz geleneğimize bağlıyız... Şey ...formu reklamı almayız... E, ...paranız batsın falan diye. E, herhalde üst düzey sporda... ...çok mümkün olmayan bir şey... Hani böyle yerel düzeyde, e, amatör düzeyde belki olabilir ama ne yazık değil. ki evet çok kolay değil. yani zaten hani barsonu yaptığı bir tür işte e, Şov yani hani e, bir tür eğlence onun üst noktası e, normalde belki bu hani orada e, ufak bir e, masmiet göstergimisi miydi o. Reklamsızlık bilmiyorum, işte onun da sonu gelmiş oluyor böylece. Evet, yani sonuç olarak para kuvvet, para hakim çıkıyor. Evet, yani <gülüyor> çok <gülüyor> fazla insanın biraz sözü de bitiyor bu noktada. Yani Barcelona da son maçında da. Gene olağanüstü güzellikte bir futbol koymuş ortaya. Tamamını seyredemedim ama şöyle bir baktım. 5 sıfır mi yenmiş ve çok başarılı bir takım hakikaten. Yani göze de hoş geliyor. Hem elektronik oyun gibi hem de aynı zamanda yaratıcılığı da var. Ilaveten yani daha ne istenebilir bilmiyorum. Topuk basları, üstünden atlamalar, bacak araları falan da gırla geçiyor ama aynı zamanda da elektronik oyun gibi oynuyorlar. Çok hoş yani. Geçen haftaki maçtı galiba işte hani bu pas sayıları ölçülüyor maçlardaki 938 pas yaptılar galiba <gülüyor> yani. yani ondan önceki Avrupa maçında da genç oyuncular çıkıp 981 pas yapmışlardı sanıyorum kazan karşısında ya yani tamamen böyle kendi yetiştirdikleri genç oyuncular da takımın yarısı hani o rakamlara pek aklım almıyor doğrusu onunla ilgili bir hesap vardı Xavi'nin kaç pas yapmış olabileceğini dakikada 3.5 pas düşüyor. Xavi'ye <gülüyor> yani topun onda olduğu dakika. yani anca, Çünkü ne çok... kadar hakim olursanız olun işte topun oyunda olmadığı bir süre var. Taç, koronar, avut vesaire faul. Yani işte oyunda olduğu 65 dakikaya satıyorlar Onu yüzde Barcelona alırsa ama yine oyuncuları bölseniz işte onun 3.5-4 pas yapması lazım ki o pas sayısına ulaşsın. Evet çok yani yakında 1000 pastan bahsedeceğiz maç başına öyle mi? Çok acayip. <gülüyor> Evet. Buna rağmen de işte göğüs sadece UNICEF'le olsa daha iyiydi diye Cryf'e katılmamak elde değil doğrusu. Evet. Şimdi o tabii hani insan eli taşın altında olmayınca da biraz daha tabii kolay. Bir şey. kolay. Klüpte resmi bir görevi olsa belki hani şey diyecek. Yani çok hoşuma gitmiyor ama mecbur kaldık falan diyebilirdi. Şey olarak aklı. Kendi oyunculuk dönemi de yani 4-5 sezonu adı. Antronik yaptığı dönemde ki o da herhalde e, 8 ya da 9 sezondur. E, böyle bir durum yoktu tabii. Forma reklamı yoktu. E, tabii ciddi de bir rekabet yani Real Madrid rekabeti de onları buraya zorluyor. E, i̇ki takım arasında yani hem başarı hem de bir ekonomik yarış var. Bir de İspanya'da e, televizyon gelirlerinin paylaşımı konusunda çok ciddi bir tartışma var. Ayrıca yani ekonomisi çok ciddi olarak sarsılan bir ülke zaten işsizlik falan feci boyutlarda. Evet. Ee, bir de televizyonda havuz sistemi yok. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin olduğu gibi. Herkes kendi aklını kendi pazarlıyor. Bu yüzden Real Madrid ve Barcelona diğer takımları eziyorlar. Tam anlamıyla. Yani işin çok büyük kısmını onlar kazanıyor paranın. 140-150 milyon avro gibi belirgilileri var. En yakın takım herhalde 30 milyon alıyordun onlara. Böyle bir durum. Şimdi o gelirlerin daha paylaşılması işte havuz sisteminin kurulması yönünde bir baskı var. Öyle olursa tabii çok ciddi bir gelir kalbine uyacaklar. Yani 150'den 80'e falan düşecek o gelir belki. Ama daha da adil bir durum olacağı şüphesiz yani. E, tabii tabii evet. <gülüyor> yani böyle bir durumdu. Çünkü iki sezondur puan farklarına bakın daha 15. haftada 3. takımda 12 puan fark oluyor yani. Evet olacak. Işte yani yani. Real Madrid ve Barcelona bu sezon Birbiriyle oynadıkların maçlar dışında galiba 3 maçta puan kaybettiler. Ya da 4. Öyle bir şey. Yani 3 beraberlik bir mağlubiyetleri var. Diğer takımları. 5-0, 4-0, 8-0 gidiyor maçlar. Yani bu da çok tabii normal değil. <gülüyor> evet. Peki burada noktalayalım o zaman. Daha fazla futbol dışına taş mı yani? Evet yani Gökçek pek Gökçek vakit kalmadı. Ee, Ankaraspor'u Spor'u batırıp ökettikten sonra şimdi Ankara gücündeki karışık durum var. Muhtemelen devam edecek bir şey. Ee, TV dizisi değil, futbol dizisi bu. Yani polemiği ve hukuk kısmı devam edecektir ee, önümüzdeki haftalarda bu, konuşma Pol, fırsatını bulacağız, evet. Peki çok teşekkürler Al. İyi inanıyorum. Alp Uğayla Spor. Evet bu şekilde de yavaş yavaş sonuna geldik. Yavaş yavaş değil artık sonuna geldik programı bu haftaki açık gazetelerin. Bu arada veremediğimiz bir haberi de söyleyeyim. E, Manavgat şelalesini taştı ve Antalya'da ciddi bir e, sel e, tehlikesinden bahseden haberlere de rastladık. 24 saat devam etmiş yağış. Manavgat ve Oymapınar barajlarından su bırakılmak zorunda kalmış. Şelalenin etrafında bu surette su basmış oluyor ve yağışın devam edeceği haberleri de geldi ulaştı bize dolayısıyla e, bayağı baskınlara karşı uyarılar var manavgatır ırmağı kenarında ev ve işyerleri bulunanları ama ayrıca genel olarak da Antalya ve e, civarında da sellere karşı uyarılar yapılmaktaymış havadan sudan bahsetmişken bir de tabi ilk kar yağışının biraz önce başladı. Şimdi şu anda yağmıyor ama demin bayağı ciddi bir kar yağışı vardı. Biz de bitirmek için programımızı Dave Holland Big Band orkestrasından First Snow İlk Kar adlı parçayı çalarak bu olayı kendimizce kutlayalım istedik. What Goes Around adlı albümden Kar adlı parçayı dinliyoruz Dave Holland Büyük Orkestrası'ndan. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çık